Yeah 체캐스테 3 gün 77 Kasım 131 1441 Hicri Recep 22 1436 Rumi Mart 4 Dünya Denizcilik Günü Fırtına Günün Sözü Şair Her şeyden önce yaşadığı toplumun Sorunlarına giderek Tüm dünyaya karşı sorumludur Pablo Neruda Günün tarihi 28 yıl önce bugün 17 Mart 1992'de Güney Afrika'da yapılan bir referandumda %69 oy alarak apartheid denilen ırk ayrımına ve beyazların üstünlüğüne dayanan hükümet şekli sona ermişti. Büyük saatli marif takvimi There's a danger zone Not A stranger's own, then the little plot I walk on that I call my home, full of eerie sights, weird and scary sights, every vicious animal that creeps and crawls. hypodermics howl on the amazon you'll hear a scarab scowl and sting zodiacs on the wing all the stalactites and vicious vertebrae hunt the stalagmites while laryngitis slay all the parasites that come from paraguay in the spring Gnarling equinox among the rocks will seize you, and the Fahrenheit comes out at night to freeze you, while duodenum are lurking in the trees, and the jungles swarm with green apostrophes. Orası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra telefondayım. Bir süre telefondan e, bu yayını yönetmeye çalışacağım. Birkaç e, korona virüsü dolayısıyla böyle özel bir e, yayın dönemine geçtik. E, özellikle benim gibi yaşı 70'in üzerinde olanlar için risk taşıdığı için böyle bir Karar aldığı yönetimimiz, arkadaşlarımıza büyük bir destek veriyor genç arkadaşlarımız. Bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bugün aynı zamanda Özdeş Özbayca telefonda. Onun da bir, ondan sonra o tekrar yayına gelecek ama bazı günlerde o da böyle telefonla yapabiliyor olacak. Ve Selahattin Çolak var ekibimizde. Andrei Gretz bu da bize destek olmakta. Günaydın. Günaydın. Hepinize günaydın. Evet açılış parçası On the Amazon. Amazonlarla ilgili Don bir parçasıydı. Ve son derece ilginç tablolar sizden bir Amazon, o yağmur ormanlarını anlatan ama aynı zamanda sembolik olarak da Amazonlar denen kadınlar grubuna, kadın savaşçılara da Hafif bir gönderme yapan bir şarkıyı dinledik. Şimdi bunu neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından öğrenmeye bakalım. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık. Amazonlar, korku açan kadınlar olan Amazonlar, henüz Herakles iken Herkül'e karşı ve Troya savaşında da Achilleus'a karşı savaşmışlardı. Erkeklerden nefret ediyorlardı ve daha isabetli ok atabilmek için sağ göğüslerini kesiyorlardı. Amerika kıtasını boydan boya geçen büyük nehr'e Amazon adını veren kişi. İspanyol konquistador Francisco de Orellana'dır. Yani Amerika kıtasına çıkan ilk çıkan İspanyol Fatihlerden biri. Doğduğu noktadan denize döküldüğü yere kadar bu nehirde seyahat eden ilk Avrupalı da o oldu. İspanya'ya eksik bir gözle döndü ve emrindeki askerlerin çıplak bir halde saldıran, vahşi hayvanlar gibi kükreyen, ve canları sevişmek istediğinde bir erkeği kaçırıp bütün gece onu öpücüklere boğduktan sonra şafak vakti boğazlayarak öldüren savaşçı kadınların oklarıyla delik deşik edildiğini anlattı. Ve hikayesine belli bir Yunan saygınlığı kazandırmak isteyen Aurel onların tanrıça Diana'nın hayranlığını kazanmış olan Amazonlar olduğunu söyledi ve yurtlarının bulunduğu yere de Onların ismini koydu. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık Tarihte bugüne geçelim şimdi Özdeş sen de. Tabii 1921 yılında bugün Londra'da ilk doğum kontrol kliniği açıldı. Kliniğe başvuranlara düşük ücretle korunma araç gereçleri verildi. 1971'de de Türk Radyo Televizyonu yani TRT polis ve meteoroloji radyolarının kapatılması için savcılığa başvurdu. 1984 yılında bugün Başbakan Turgut Özal insanların birbirlerini vurmayacaklarını bilsek silah ithalini de serbest bırakacağız dedi. 1995'te bugünse Fransa'da eminanan Le Monde gazetesi Fransız şirketlerinin silah sattıkları ülkelerde rüşvet dağıttığını yazdı ve Fransa'dan en çok silah alan ülkeler arasında da Türkiye'nin olduğu belirtiliyordu bu haberde. Evet, tarihte bugün daha sonra günümüzün haberlerine geçelim. Aslında neredeyse iki e, haberden oluşuyor, iki ana haberden oluşuyor. Bir tanesi bu bütün e, dünyayı sarmakta olan, Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu an itibariyle de 170'in üzerinde ülke, yani dünyada %90, e, 195 ülke var, onun 170'ini kapsamış olan, Korona virüs e, salgını öteki de iklim krizinin e, giderek e, kaygı verici bazı araştırmalara konu olan yeni verileri de var. Bunun dışındaki diğer e, haberlerinde e, hepsini de takip etmeye çalışıyoruz ama ağırlık kesinlikle burada olacak. Zaten korona e, virüsü e, konusunda da bugün güven güzel ile açık bilinçte. Profesör Selim Badur programcı dostumuz Profesör Selim Badur'la ayrıntılı bir analiz daha gerçekleşecek. Belki de bunu gündelik olarak her günde yapmayı planlıyoruz. Çünkü koronavirüsü, Covid-19 hastalığı bu virüsün yol açtı ölenlerin sayısı giderek artıyor. Ve aynı zamanda da dünyada tedbirlerin, böyle zecri diyebileceğimiz tedbirlerinde arttığı görülüyor. Şimdi öncelikle Türkiye'den başlayabiliriz herhalde. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de tespit edilen koronavirüslü hasta sayısının yani COVID-19 hastalığına yakalanmış olan daha doğrusu bu vaka tespit edilmiş olan hasta sayısının 16 Mart itibariyle 47 olduğunu açıklamış durumda. Bugün 29 yeni tanı kondu diyor. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayısı 47. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Avrupa temaslı. Üçü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek tedbirleri sıkı uygulayalım diyor. Ve ilk olarak 11 Mart'ta Avrupa'dan Türkiye'ye giren bir kişiye yapılan koronavirüsü Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı ilk olarak bakan. Bu ilk vakadan iki gün sonra 13 Mart sabahı Twitter paylaşımında dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibi alınan çevresindendir şeklinde bir açıklama yapmıştı. Hemen arkasından yine 13 Mart'ta Virüsün tespit edildiği ilk iki kişiyle aynı aileden üç kişiye daha tanı koyulduğunu da duyurdu. Beş olan vaka sayısı umreden dönen bir kişi de daha virüs tespitiyle altıya. 14 Mart akşamı da 14 Mart itibariyle umreden dönen tüm yolcuların Ankara ve Konya'da öğrenci yurtlarında kar karantinaya alındığını, sağlık taramasını yapıldığını ve belirti görülenlere de testler uygulandığını açıkladı. Ankara valisi de bir açıklama yapmış bu Şahin. Umreden dönen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından koronavirüsü belirtisi gösteren 5'inin Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altına alındığını açıklamış. Pazar günü ise ilk açıklanan bakanın yani bakan e, koca söylüyor. İlk açıklanan bakanın yakın çevresinden 2 kişide daha virüs tespit edildi. Buna ek olarak Avrupa'dan gelen 7, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen 3 kişiden daha pozitif çıktığını testin. Böylece vaka sayısı 18'e ulaştığını duyurdu. Vaka sayısı bilgisi açık tam olarak bu şekildedir diye net bir açıklama yapmış. Son olarak pazartesi günü 29 yeni vaka ilavesiyle toplam sayı 47'ye çıkmış durumda. Bir de İçişleri Bakanlığı'nın Çeşitli mekanlarda Geçici olarak kapatılma şeyi var Özdeş bu konuda bir Döküm var mı? E şöyle Sağlık Bakanlığı'nın dün bir dizi açıklaması oldu Aslında yani Bir dizi önlemden söz ediyorlar Çünkü kritik rakama yaklaşılıyor gibi yani Dünyada her, yer, her yerde Önce bir iki kişi ...de görülüyordu... ...ardından birkaç on kişiye sıçrayıp... ...daha sonra çok hızlı bir şekilde... ...yayıldığına... Evet. E, ...şahit olduk... E, ...ondan sonra da olağanüstü tedbirlere... E, ...geçiliyordu... ...şimdi bu yayılma evresinde olduğumuzu... ...aslında Selim Badur'da... ...diğer uzmanlar da her yerde... ...söylüyorlar... ...mümkün olduğunca sınırlandırılmaya çalışılacak... ...ama bir yandan da yayılacağını ...herkes e, farkında olsun... ...deniyor... Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan önlemler arasında mesela daha fazla ülkeye uçuş yasaklandığını bildirdi. İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap ile uçuşlar yasaklanmış olacak. Böylece uçuş yasa uygulanan ülke sayısı 20'ye çıktı diye örneğin bir açıklama gerçekleştirdi bakan Fahrettin Koca. Şu ana kadar hiç ölüm olmadığını üzerinde durdu. Fakat bu yaşanmayacağı anlamına gelmez diye de bir uyarı yaptı. ilk kez hani bunu ölümden bahsetti aslında Fahrettin Koca. Solunum sıkıntısı yaşayan hastalarımız olduğunda daha önce söylemiştik diye de böyle bir vurgu yapma gereği duydu yine ilk kez. Laboratuvar sayılarının ülke genelinde arttırıldığını söylüyor. Yani koronavirüs tespiti için, hani bu kitlerden söz ediyoruz ya, koronavirüsün... Herkes de var insanlarda var olup olmadığını belirlemek için yapılan testler. Bunlar bazı laboratuvarlarda yapılıyorlar. Sınırlı sayıda hastanede ve laboratuvarda yapılıyordu. Bunların sayısı 6'dan 16'ya çıkarılacakmış yakın zaman içerisinde. E, ve kit sayısının hızla e, artırılacağını e, şeyde, bakan da söyledi. Evet. Yani ekonomik şimdi öncelikle bu kalabalık yerlerde bulunmasının riski artırdığı gerekçesiyle ki senin de belirttiğin işte Selim Badur'un da net olarak birkaç defa açıkladığı gibi bir yayılma aşaması bir süre daha devam ettikçe bu konudaki tedbirlere çok daha dikkatle yaklaşılması gerektiği söyleniyor. İçişleri Bakanlığı da Pazartesi günü dün yani Sinemalarda, tiyatrolarda Düğün salonlarında Müzikli lokanta, taverna, kahvehane Kıraathane, nargile kafe Spor salonu ve internet kafelerin Geçici olarak kapatılacağını Duyurmuş yani evet, ama, Diyanet, evet. Diyanet işleri de Benzer bir açıklama yaptı Ve e, cuma namazlarını e, hani yasaklanmaz herhalde Ama toplu kılınmayacağını Kılınmaması gerektiğini açıkladı ki bu evet. konuda çok eleştiri alıyordu. Yani barlar vesaireler, kafeler kapanırken hani toplu cuma namazları ne olacak diye böyle bir açıklama yaptı Diyanet İşleri Başkanı. Öğle namazı kılınacak dedi. Herkes evlerinde kılsın diyor. Evet, bu böyle dün dün daha sıkı kısıtlı sayıdaydı Şimdi çok sayıda. Yani bütün e, toka çıkmaya sağ gibi bir şey olmamakla beraber İş yerleri de ilgili de bir şey yok fakat onun dışında özellikle bu toplu insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde çünkü bir arada şey haberleri de geliyordu düğünler korona virüsü dinlemiyor filan gibi. Evet yapılıyordu. Yani bütün düğün salonlarının, müzikli lokantaların, işte kahve kıraathanelerin gibi yerlerin ve spor salonlarının ve de önemli olarak görülen internet kafelerinde durdurulduğunu İçişleri Bakanlığı açıkladı. Hastanelere de ziyaretçi kısıtlaması getirildiğini açıklamış. Sağlık Bakanı risk grubunda yer alan yaşlıların da rapor süresi dolduğunda Hastaneye başvurmadan ilaçlarını doğrudan Alabilmesi sağlanacak Yani Mesai saatleri içinde hastanelere Ziyaretçi kabul edilmeyeceğini De açıklıyorlar çünkü <gülüyor> hastanelerin Yeterliği de çok Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de sorgulanıyor tabi Ve Mart ve Nisan aylarında da Ulusal ve uluslararası bilimsel Toplantılar da Açık ya da kapalı toplantı ve Konferans gibi etkinlikler de Belirli olmayan bir süre için etkilenmiş. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Sümrüt Selçuk da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ve yönetici olmayan 60 yaş ve üzerindeki kişilerin 12 gün idari izinli sayılacağını açıklamış bugün itibariyle 16 Mart'tan itibaren. Liseler zaten ilk, ilk okullar, ortaokullar ve liseler bir hafta tatilde 16 Mart'tan itibaren 23 Mart itibariyle de uzaktan eğitime tabi kılınıyorlar. Üniversiteler 3 hafta, on, bugünden itibaren 3 hafta tatile sokuldu. Spor müsabakaları da 3 hafta boyunca seyircisiz olacağı söyleniyor. Buna da büyük önemli itirazlar geliyor. Sporun e, yani bütün... Yapılan işin niteliğine aykırı oldu. Yani seyircisiz bir spor müstavakası olamayacağı yolunda itirazlar geliyor başta. Fatih Terim bunu dile getirdi Galatasaray Teknik Direktörü. Ama buna katılanlar da var. Ayrıca kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışı ziyaretlerinin iptal edildiğini içeren bir genelge de yayınlandı. Yani böyle bir şey Peki ekonomik tedbirler en çok sorulan şeylerden bir tanesi o, o konuda bir bilgi var mı özdeş e, bu konuda bir plan henüz açıklanmadı e, kimseyi mağdur etmeyeceğiz gibi e, daha çok açıklamalar yapılıyor şu ana kadar e, ama mesela herkes şunu soruyor e, kafeler barlar kapatıldı e, çeşitli diğer e, e. İnsanların bir araya geldiği alanlar da mesela spor tesisleri vesaireler de kapatılmış oldu. Peki ne olacak? Yani haftalarca buralarda çalışan tabii insanlar var, e, buraların sahipleri var, elektrikleri e, işte ödemeleri gereken faturalar alanlar. Dolayısıyla bunlar ne olacak meselesi şu anda şu anda bir soru işareti hala. Sanırım hükümet öncelikle bu e, salgının yayılmasına yönelik engellemeye yönelik adımlar atıyor. Zaten dün akşam, dün gece vakti bir açıklama daha yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü heyetiyle bir araya geldikten sonra özel önlemleri bir kez daha açıklayacağını söylüyorlar. E, muhtemelen yarın daha kapsamlı bir e, açıklamaya şahit olacağız. Çarşamba mı? Peki niye bu evet. kadar beklendiği konusunda bir... E... İzahat yok. Herhalde. Yok tabi. Evet görülmemişti. Artık kritik aşamaya geliyoruz. Den öteye bir şey yok. Tabi bir, bir dizi eleştiri başlıyor bu noktada. Özellikle ilk e, umreden gelen ilk grubun e, ilk gruba karantini uygulanmamış olması, örneğin temel soru işaretlerinden bir tanesi. Çünkü ailelerine şu anda işte e, ulaştırılmış durumda. Hani bu vakaların ciddi bir kısmı. Aile, evet. aile üyeleri Evet e, oldukça gelen... Önemli bir e, hak ha, ha, Haklı bir eleştiri olduğunu da Rahatlıkla söyleyebiliriz Bu arada ekonomi demişken e, Ciddi bir e, Yani dünya çapında da Etkileri görülüyor Ekonomik tedbirler bu hafta Açıklanacak denirken Türkiye'de Yani bizzat e, işte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak Senin de söylediğin ama yani turizmden imalat sanayine kadar pek çok alanda hizmet ve üretim süreçleri derinlemesine etkilendi hatta aksadı ve aksamaya da devam ediyor. Yani piyasalarda da deniyor çeşitli şimdi kaynaklardan biraz da bakabiliriz. 2008'deki büyük mali krizden bankaların sebep olduğu ve sonra da kurtarıldığı krizden bu yana görülmemiş büyüklükte satış dalgaları da yaşanıyormuş. Ve yani, evet, gene kara pazartesi deniyor evet. dün için Bir önceki hafta da kara pazartesi denmişti Ama bu haftaki kara pazartesi bir önceki kara pazartesiden daha kara e, olmuş oldu Çünkü dünya borsalarında e, şok düşüşlerden söz ediliyor e, Örneğin Paris borsası %9'dan fazla değer kaybetmiş Almanya'da Frankfurt borsası %8 Londra borsası %7 Borsa İstanbul'da da kayıplar %7'ye dayandı deniyor. Dolar 6.40 TL'ye vardı. Dün biraz konuşmuştuk. Amer Amerikan Merkez Bankası aslında bu pazartesi günü borsaların düşüşünü engellemek için çok radikal karar almıştı. Faizleri sıfırladı. Yani evet. 2008 krizinden sonra ilk kez görülüyor. Ve aslında bu paniği engellemek için, pazartesinin bu şekilde bir kara pazartesi olmaması için alınan bir önlemdi. Ama o bile tarihi bir şey yaramamış, engelleyemedi. Evet, Engelleyememiş. Ben de şimdi Common Dreams'den Ian Higgins imzalı bir yazı var. Bu konuya ilişkin ve korona virüsü çöküşü deniyor. Yani başlığını öyle koymuşlar. Korona virus collapse diye. Dow Jones Endüstriyel Endeksi bütün rekorları kırarak 3 bin puan düşmüş ve, ve panik resmen panik başladı piyasalarda diye bir haber var. Grafiklerini de koymuşlar. Yani 3000'e bine yakın pazartesi günü borsalarda 3000'e yakın puan kaybı var ve lise senetleri, tahvil senetleri piyasasının 12,9'luk bir düşmesinden bahsediliyor yüzde. Bu şimdiye kadar tek gün içindeki en büyük ikinci düşüşmüş. Evet. İkinci en büyük düşüşmüş de kara e, pazartesi. O 1987'deydi. ilk kara pazartesi. Bu da ikinci kara pazartesi oldu ama devam edecek gibi gözüküyor. Yani mesela... Yani bu arada hükümetlerin verdiği tepkiler de giderek radikalleşiyor. Yani şu ana kadar sokağa çıkma yasağı örneğin bir tek İtalya'daydı ki bu sokağa çıkma yasağı demek üretimin e, neredeyse durması anlamına geliyor hayati faaliyetler haricinde. Şimdi Paris'te yani Fransa'da gündem konusu e, Paris'te askerlerin dolaştığına dair fotoğraflar vardı dün geceden itibaren Macron'sa artık savaştayız diye açıklama yaptı. Bu hani şey diye algılanıyor. Yakında sokağa çıkma yasağı gelebilir. İsviçre'de sokağa çıkma yasağı ve o hal ilanı haberi vardı bir yerde ama henüz ana akım medyaya düşmedi. Ee, evet. yani Türkiye'de de gündeme getiriliyor. Yani Bu salgının ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bu tepkilerin artması demek üretimin küresel ölçekte üretimin daha da Düşmesi demek Dolayısıyla bu bir ekonomik krize de e, Yol açacağı şu anda söyleniyor Evet yani çok e, bu Önemli Dow Endeksinin filan düşmesi Dow Jones Endeksinin yani, e, Fed'in bu Sıfırlaması bile işe yaramadı senin de dediğin gibi e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Bu işi yakından takip edenlerden e, İktisat yazarı Robert Reich var Trump ne zaman konuşsa piyasalar düşüyor e, demiş zaten. Ve yani e, 2.90 e, yani muazzam bir düşüş kaydetmiş durumda şeyler. E, çünkü de Donald Trump da diyor ki piyasalar kendi kendilerine bakar diye bir konuşma yapmıştı. Onlar kendi sorununu halleder piyasalar demişti. Beyaz Ev'de bir basın e, toplantısı yaparak pazar <gülüyor> akşamı. Evet, Muadından 1 trilyon dolar destek açıklaması durumunda kaldı. Evet. <gülüyor> kendi başlarını herhalde e, baş edemiyor olsalar gerek ki 1 trilyon dolar muazzam bir çünkü. Evet destek. muazzam bir miktar. Gerçekten de çok acayip ve tedbirler de alınıyor. Mesela Kaliforniya'da da e, senin de Bahsettim bilmiyorum. Guardian'da yeni bir haber var. Ee, ve Kaliforniya'da milyonlarca kişinin e, korona virüsünün yaygınlaşmasını e, önlemek için oldukları yerde kalmak zorunda. Yani. İş, evde kalmak zorunda. Sokağa çıkmama e, kararı gibi bir şey alınmış. Hı hı. Bay, Bay Area denen bölgede Kaliforniya'da çok tanınmış iyi bilinen bir yer. Ve bütün e, sakinleri, Bay Area bölgesinin bütün sakinlerinin e, şeyde e, evlerinde bulundukları yerde kalmaları gerekti ki bu Amerikan tarihinde ilk defa oluyormuş. Daha önce başka ülkelerde tabii gördük bunu. <gülüyor> Başta İtalya ve sonradan Fransa'da olduğu gibi. Ama bu ilk defa görünüyor şeyde Bay Area'da deniyor. Evet. Bu, bu ee, o, bir de şeyi söyleyeyim, Ohio'da Ohio'da ön seçimlerde durdurulmuş son dakikada e, mahkemelik, mahkemelik olmuş seçimler yani. Demokrat ya, Parti ön seçimlerini. Ön seçimleri evet. Ee, ya aslında bir şey de yok değil mi? Cumhuriyetçi Parti ön seçime girmiyor galiba. Bazı yerlerde yapıyor. Çok sınırlı yerlerde ama Trump yüzde seksenlerden aşağı oy almıyor zaten. Diğerleri ise hani zaten gerek bile yok. Trump başkanımız diye. Evet. Bir o an yönde bilmiyorum bir şeye katıldım ama yani ilginç bir tartışma olmuş ve bir e, mahkemede bir mücadele etmiş ama sağlık görevlileri eee Hükümetin yani valinin tavsiyesi erteleyelim hı hı. kişisel şeyini reddetmiş ama sağlık görevlileri duruma müdahale etmiş ve son dakikada oylama durdurulmuş. Bu da önemli bir gelişme. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da salgının bütün yaz süreceğini söylemiş diye BBC Türkçe'nin de bir haberi var elimizde. Yeni kapatılan sınırlardan bir tanesi de Kanada. Kanada, hmm. Amerika... Kuzey kapamış. Efendim? Kuzey sınırında mı kapamış sonuçta? Evet. Kanada, Amerika bir... bir şeyi kapatmamış ama Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına kapatmamış. Ama daimi oturum izni olmayan bütün yabancıların ülkeye girişini yasaklamış. Bu da oldukça tırnak içinde zecri diyebileceğimiz bir tedbir. Evet, halbuki neredeyse 3 hafta önce Nisan ayında havalar ısınacak ve bu salgın son bulacak demişti. Şimdi Nisan'a yaklaştıkça daha olağanüstü tedbirleri arttırmış ve bütün yıl sürecek diye açıklama yapmıştır Trump. Yani şimdiden şey konuşuluyor bu arada başkanlık seçimlerinde yani koronavirüsün Trump'ın da sonunu getireceğini karşısında artık kim olursa olsun deniyor. Ee, ama tabii bu Demokrat Parti içerisindeki ön seçimleri vurmuş olması bir yandan ilginç yani çünkü bütün başkanlar arasında aslında Sanders sağlık sistemine en fazla vurguyu yapan bunu öne çıkaran liderdi hatta geçen hafta e, bu yine Salı günleri ön seçimler yapılıyor yani bugün de yapılacaktı ama ertelenmiş e, bu şeyden sonra Biden'in kazanmasından sonra virüs salgını ile birlikte Sanders bayağı böyle bir ulusal lider gibi çıkıp açıklamalar yaptı hangi önlemler alınması gerektiğine dair evet. dolayısıyla ilginç gelişmeler olabilir aslında bir anda hani Sanders herhalde bitti artık şansı diyorduk ee, ama biraz radikal gelişmeler de yaşanabilir bu süreç içerisinde. Evet evet yani Trump salgının tüm yaz bütün yaz boyunca sürebileceğini söylemişti bu da yeni bir haber. Kanada sınırlarını kapattı. Washington DC'de 6 kişi daha öldüğü haberi var yani başkentin bulunduğu binada. Ve hatta beyaz evin ve yönetim binalarının bulunduğu yerden bahsediyoruz. Ya peki yani... şeye hiç denk geldiniz mi? Yani... E... Trump Avrupa ile bütün uçuşları durdurmuştu, İngiltere hariçti. Şimdi Türkiye dün altı e, yasaklı ülke daha ilan etti. İngiltere bunlar içerisinde var örneğin. Evet, İngil İngiltere'yi de yasaklayacağını söylüyordu ama ben de takip etmedim. Hı. Henüz bir net bir kararı varmadı galiba. Fakat e, yani mesela. 40 eyalette acil durum var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani 50 toplam 50 eyaletin 40'ında acil durum. 29 hı hı. eyalette de okulların kapatıldığı milyonlarca Amerikalı'nın evden çalıştığı yani 100 binden fazla şey Amazon şirketi 100 bin kadar yeni eleman alacakmış bu online denen internet evet. üzerinden alışverişler için. Çok değişik bir şey var. Yani ülke içinde seyahat yasağı gelmedi ama bazı bölgelere de özel kısıtlamalar gelebileceğini söylemişti Amerika Birleşik Devletleri. Ee, başkanı Trump henüz Amerika Birleşik Devletleri Kanada sınırının kapatılmasıyla ilgili bir karar da almadıklarına ama bunu da düşündüğünü söylemişti. Çok ciddi. McDonald's ve Starbucks gibi çok... Junk food da denilen işte hızlı yiyecekleri, hızlı yemek zinciri ve kahve zinciri. Starbucks bütün dükkanların yeme içme mekanlarının kapatılması ve sadece evlere hizmet evlere servis hizmetini sürdürmesi kararı almış. İstelik Kanada'yı da kapsıyor Starbucks ön seçimlerdi, ertelendi. Bunu da söyledik. Ha Bir de çok acayip haber var. İstersen aradan sonra onunla da devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kesiminde de salgına karşı değişik bir tepki varmış. Silah depolamaya başlamışlar. Son derece aslında gülünç ama aynı zamanda dehşet verici bir haber. İstersen aradan sonra onunla da devam ederiz. Tamam. Açık gazete. Evet açık, radio, açık gazetesi onun ve devam ediyoruz saat 830 hasta altı dakika geçiyor şu anda. Yani Kaliforniya'da milyonlarca insana e, evinde otur denmesinden sonra Fransa'da da sokağa çıkma yasaklarının da başlamasından sonra dünyanın oldukça e, alacakaranlık kuşağı diyebileceğimiz bir yerin içine doğru hızla gitmekte olduğu da e, Rahatlıkla e, söylenebilir doğrusu. Yani e, bu bizim demin bıraktığımız noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin bir de silah depoladıkları haberi vardı. İsterseniz onunla biraz devam edelim. Los Angeles Times'ın bir haberi bu. Ayrıntılı bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nin de en büyük e, gazetelerinden biri. E, Kaliforniya'da Washington'da ve New York'ta başta bu üç eyalet olmak üzere özellikle virüsten, korona virüsünden Covid-19 hastalığında en çok etkilenen eyalet ve bölgelerde silah ve cephane satışlarında büyük bir büyük ve hızlı bir artış görüldüğü belirtiliyor BBC Türkçe'de yani salgının henüz görünmediği bölgelerde bile artış başlamış Salgın yüzünden kamu düzeninin bozulacağından, hükümetin silah satışlarına sınır getireceğinden endişe eden Amerikalıların ülke çapında silah toplamaya başladığını yazıyormuş. Yani bir distopya gibi evet. bir durum yani gerçekten. Yani haberler. ve yağma olayları yaşanacağını düşünüyor belli ki. Evet, belli beyler Zaten en öyledir yani en tipik örneği bunun hala bile günümüzde bile. ...çok küçük de mikro bile olsa örnekleri görülen... ...Güney Afrika'da... ...beyazların, bu evlerin... <gülüyor> ...hala içinde bulunduğu... ...bu siyahlar bizi kesecek... ...korkusuyla... ...bunkerlerde yaşadıkları... ...hatta bir Endonezya... ...dergisinde... şey ...gazetesinde haberinde şey vardı... ...bunker kıyamak... <gülüyor> ...diye kıyamet... ...bunkerleri... Diye ...zenginler şey yapıyorlar... Ee, ama mesela Oklahoma'daki bir silah dükkanından şöyle izlenimler varmış. Birazcık okuyayım. David Stone 223 kalibrelik mermi kutusunu raftan çekip cam tezgah fırlattı ve... ...Oklahoma'nın en zengin cephane dükkanına hoş geldiniz satış cümlesiyle söze girdi. Ama bu bundan uzun süre koruyabileceğimden şüpheliyim demiş... Son birkaç gün içinde artan taleple birlikte cephane stoklarının büyük hızla eridiğini anlatmış. Son günlerde 44 numaralı otoyoldan geçen kamyonculara çok silah satmış. Arizona'ya giden bir kamyon şoförü 2500 dolarlık silah ve cephane almış. 2500 dolar. <Gülüyor> Illinois'a giden bir diğeri 200 dolarlık mermi almış. Sadece mermi 200 dolar. Stone demiş ki David Stone satıcı kendinizi bir sürü şeyden korumanız gerekiyor. Dünya çıldırmış gibi demiş. Çok ilginç bir analiz evet. aslında görsellikleri falan da var böyle. Sonra evet. Kaliforniya'daki Calversetti'deki Martin B. Rating silah dükkanının önünde oluşan kuyruklar uzun kuyruklar oluşmuş silah dükkanlarının önünde. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Aşağı yukarı bütün silah dükkanlarında durum buymuş. Kuyruktakilerden mesela birisiyle konuşmuşlar, 39 yaşında biri, John Politikacılar ve silahlanma karşıtları uzun zamandır silah ihtiyacımız olmadığını söyleyip duruyorlardı ama bu bitti demiş. Şu anda insanlar gerçekten korkuyor ve kendi kararlarını kendileri verebilirler demiş. İnternet, online satış da mümkün tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde internet üzerinden yani internet satışları da artıyormuş. Ammo, Ammunition'ın kısası yani ammo.com adlı cephane satış şirketi 23 Şubat-4 Mart arasında internet üzerinden yaptıkları satışların bundan önceki 11 günlük döneme göre %68'lik bir artış gösterdiğini söylemiş. Bütün bunlar da İtalya'daki haberlerden sonra olmuş. İtalya'daki durumun ciddiyetinin anlaşılması. Evet orada yağmalar olmuştu zaten. Daha sonra sıkı yönetim ilan edilmişti. Yani ama insanlar böyle bireysel silahlanmayla koronavirüse karşı koymaya çalışa dursun. Bilim alanında önemli gelişmeler var. Dün örneğin Avustralyalı bilim insanları tedaviyi bulduk diye bir açıklama yaptı. Hmm. Ya bu hemen üretime girecek anlamına gelmiyor ama bu çok önemli bir gelişme. Gazete Duvar'da yer aldı ama aslında Euronews'un haberi onlarda oradan almışlar. Avustralya'nın Queensland eyaletindeki klinik araştırma merkezi uzmanları farklı hastalıklar için üretilmiş iki ilacın koronavirüsünü tamamen tedavi ettiğini dünyaya duyurdular. Ee, araştırma merkezi direktörü Profesör David Peterson sıtma ve HIV tedavisinde kullanılan iki ilaçtaki et, etken maddelerin kombinasyonunun koronavirüsünü laboratuvar tüplerinde de etkisiz hale getirdiğini e, ta, açıkladı. E, fakat şunun üzerinde de duruyorlar. E, yapılan terapi sonrası virüsün hastaların vücudundan tamamen atıldığını e, hmm. gördük. Dolayısıyla bu ilaçları bir tedavi ve hatta çare olarak isimlendirmek yanlış olmaz e, diyorlar. Ee, üstelik şimdiye kadar bir yan etkisi de görülmüş değil. Yani bunu aslında sınırlı sayıda ağır vaka hastası üzerinde denemişler. Fakat yine de Peterson bir açıklama yapıyor. Ee, i̇nsanlar üzerinde denemeler başarılı olursa ilaçların koronavirüsün tedavide etkin olup olmadığını 3 ay içerisinde kesin olarak öğreneceğiz. Yani 3 aydan sonra aslında yaygın olarak kullanılabilir duruma gelecek Diyor ama tabii 3 ay bir yandan da Bu hastalığın seyirine bakılırsa e, Oldukça uzun bir süre Evet evet Şimdi şey yalnız hastalığın değil Bir de panik ve bu e, Olağanüstü zeci demekte de İsa edeceğim çünkü Osmanlıca bir kelime ama çok iyi ifade ediyor Tedbirleri çok Draconian diye İngilizlerin Amerikaların Söylediği bir şey O tedbirler de artıyor yani Fransa'daki yakınlarımızda filan konuştuğumuzda bayağı ciddi bir depresif ruh halini yansıtıyorlar. Yani hiç sokağa çıkamamak, yakınlarıyla kimseyle görüşememenin verdiği şeyi filan. Aynı şeyi Yunanistan'daki yakınlarımızda da gördük. Yani Orada da artık sokağa çıkılamıyor, alışveriş yapılamadı, alışveriş dışında bir şey yapılamamıyor. E, bayağı ciddi bir şey var, zaman var Ama bu şey de Çok en, acı verici bir durum Aynı zamanda Mesela Los Angeles Times muhabirinin Son izlenimlerinden de bir no, Şeyle ufak izlenimle noktalıyım Pazar günlerinden sonra Talsa'da Dongsgun silah dükkanının içi Şarjör takma namluya mermi sürme sesleriyle Çınlıyor Çoğu yetkililer tarafından ee, yapılan evde kalın ve kalabalıktan uzak durun uyarılarını hiç umursamıyor görünen onlarca kişi kuyruklarda dükkana girip çıkıyor silahlılar. Alıcılardan biri virüs korkusuyla insanların histeriye kapılıp silah aldığını ama bunun silahlanma davası bakımından çok iyi bir gelişme olduğunu söylemiş. Kemerleri bağlıyoruz diyorlar. Yalnız tabii evlerin içinde çocuk çocuk da var büyük bir tehlike de. Yaratabileceğinden de korkuluyor tabii. Evet. Çok mantık ee, dışı burada. Bilim bilim alanında şöyle bir gelişme daha oldu Dün ilk kez aşı denemesine başlandı e, Bu haberde T24'te yer almıştı e, Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlıklı Araştırma Enstitüsü'nde yapılmaya başlanmış Sağlıklı 45 gönüllü denene uyguluyorlar Bu ilk aşı e, denemesini bu konuda da e, adımlar atılmaya başlanıyor ama hani daha önce de söylenmişti zaten çeşitli şirketlerin bu aşının peşinde olduğunun e, vurgulanıyordu. E, şirket de açıklama yapmış yine de yani başlamış olmalarına rağmen insanların üzerinde denemeye sekiz ay ile bir yıl arasında e, zaman alacakmış bu aşının da devreye girmesi. Bugünden sonra değil mi? Evet, i̇şte, bugünden, evet. Sonra. yani daha uzun bir zaman var ve ayrıca da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da açıkça özel ilaç şirketlerine ihale eder gibi bir tavır içinde önce roş'un adını verdi sonra başka bir şirketten daha evet, üstelik iki devlet arasında da kriz çıkardı <gülüyor> yaptığı şeyi. Evet, çok yani, çok Amerika'daki bir şey, özür dilerim Almanya'daki bir ilaç şirketine sadece ABD'ye özel farış üretmesi için 1 milyar dolar teşvik edince şey yapınca teklif edince kriz çıktı Alman hükümeti ile ABD arasında. Evet çok acayip yani ilaç şirketi de evet ya ilaç şirketinin adı da Curevac. Curevac ya da nasıl okunduğunu tam bilemiyorum. Curevac diye yazılıyor. Ama son derece çarpıcı bir gelişme. Çünkü yalnız herhangi bir yeni ilaç, yeni bir e, aşı yapılmasını kontrol etmek istediği gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve yardakçıları etrafındakiler aynı zamanda deniyor, Jack Johnson yazmış mesela bunu Common Dreams sitesinden e, aynı zamanda şeyi de garanti etmek istiyor diyor. Bunun tamamen kar amaçlı yönetilmesinin yani halk sağlığına yönelik akıl dışı bir duruma gidiyor. Yani Alman şirketiyle anlaşma yapıyor. Bu Alman e, gazetesi Wertham Zontag yazmış. E, bir Alman hükümet yetkilisinin adını vermemiş. Ama bir milyar dolar işte senin de dediğin e, ve münasır haklarını tamamen Covid-19 aşısının münasır haklarını Curevac şirketine vermek üzere anlaştı deniyor. Ve sadece Amerika Birleşik Devletleri için istemiş. Buna ne buyurulur? Evet. <gülüyor> yani başka bir yerde kullanılmayacak ilaç sadece Amerikan vatandaşlarına. O da zengin olanlarına tabii. Parası olanlara verilecek. Yani Hakikaten e, muazzam bir e, çıplaklık ortada yani New York Times e, pazar akşamı da doğrulamış bu haberi Bayağı kure vaki e, Amerika Birleşik Devletleri üzerinde inceleme yapmaya ikna etmeye çalışmış ve çok büyük bir miktar diye de Amerika, Alman yetkilisi söylemiş ama Almanya e, satılacak satış satılacak, satışa gelecek ülke değildir demiş ekonomi insanı evet. Peter Altmayer değil mi? Evet. Alman Ama, Dışişleri Bakanı da bu virüsü sadece birlikte yenebiliriz. Birbirimize karşı değil diye çıkış yapmış e, Trump'a karşı. Evet. Bu artık yani hakikaten e, etik olarak, ahlaki olarak e, dünyanın bir kesiminin en azından içinde bulunduğu korkunç e, çöküşün daha net bir gösterisi evet. olamazdı. Ee, Bu arada Amerika şey Alman ekonomisi dünyanın sayılı ekonomilerinden bir tanesi olduğunda hani unutmamak lazım. Aslında İtalya'daki gibi büyük e, önlemler yok. Yani radikal e, diyeyim önlemler yok. Sokağa çıkma yasağı vesaire gibi fakat buna rağmen Almanya dün dev bir ekonomik yardım bütçesi ilan etti. 614 milyar dolarlık bir Krediyi e, piyasalara e, evet. bırakacağını söyledi. E, ve bu 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük ekonomik yardım paketini oluşturuyor. Koronavirüs sebebiyle yaşanacak ekonomik sorunları engellemek amaçlı olarak yapılmış. Tabii ki ağırlıklı olarak finans şirketlerine, bankalara vesairelere e, verilecek olan bir bütçe. Ama böyle bir şey hani... Evet Amerika önemli. devletleri yani. 1 trilyon dolardı. Almanya'nın tek başına 614 milyar dolar. Yani ne hesap edip yakın bir bütçe salması <gülüyor> tabii tabii çok eklisi. büyük bir şey. evet, evet, yani biz siyasi irade ve para eksikliği yüzünden başarısız olmayacağımıza söz veriyoruz gibi de bir söz e, evet. vermiş Almanya. Bu hiçbir sağlıklı şirketin de işçinin sorun yaşamayacağı anlamına geliyor diye de bir garanti vermiş. E, burada da tuhaf e, şeyler oluyor tabi. Ee, en önemli noktalardan bir tanesi de Naomi Klein e, söylemiş Vice'da işte korona, virus, korona virüsünün e, felaket kapitalizmi diye adlandırdığı kendisini de şok evet. doktrinik kitabında e, açık kardiyoda açık gazetede etraflıca ele almıştık kendisiyle de e, mülakatlarımız olmuştu 2007'de yazdığı şok doktrinik kitabıyla bütün dünyada işte yani savaşların, doğal felaketlerin ve ekonomik krizlerin ve sonrasında şokun nasıl kullanıldığını ve bunu piyasalar için bir avuç insan için nasıl başarıyla uygulandığını gösteren, başta Şili ve Chicago okulu olmak üzere, Chicago okulu diye Milton Friedman ve arkadaşlarının bütün bu New Deal'e karşı olan ekonomistlerin, Serbest piyasacı, ekonomistlerin, neoliberallerin deneme tahtası nasıl kullandığını çok iyi anlatan bir kitabı vardı. Onunla bir e, Vice News e, haber sitesi mülakat yapmış. Ve yani nedir bu felaket kapitalizmi diye sorunca gayet net bir şeydir. Yani özel endüstriler doğrudan doğruya büyük çaplı krizlerden kar elde etmesine denir ve savaş tacirleri gibi felaket tacirleri de vardır. Ve yeni bir kavram filanda değil ama buş yönetiminde küçük buş yönetiminde olmuş ya 11 Eylül'den sonra ortaya çıktı. Yönetim bu bitmeyen bir güvenlik krizini ortaya koydu, arkasından özelleştirdi ve taşerhunlara dağıttı. Onu diyor işte bütün iç özelleştirilmiş, güvenleştirilmiş güvenlik devleti, aynı zamanda da istilalar, Irak ve Afganistan'ın da işgal ve istilalarıyla devam eden bir şey, şok doktrini büyük çaplı krizlerin işte sistematik olarak eşitsizliği derinleştirmesi, elitleri, seçkinleri zenginleştirmesi ve geri kalan herkesin de okkanın altına gitmesi demektir diyor. Kriz anlarında insanlar çünkü onu nasıl anlatacak diye günlük dertlerin peşine düşerler diyor. Ne olursa olsun ya yani neyse çeşitli biçimlerde gösterilirse ve e, iktidardakilere yöneticilere de fazlasıyla güvenirler. O zaman da yani baseball terimi kullanmış gözlerimizi kriz anlarında toptan biraz kaçırırız diyor. İşte Milton Friedman'ı anlattıktan sonra da şimdiki en berbat senaryoda diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten bir Ulusal Sağlık Programı yok İşçilerini Koruma tedbirleri Kanuni tedbirleri sıfıra Yakın, iğrenç diyor Ve bu bileşim Maksimum Hale getiriyor, azami hale getiriyor Şoku Bütün endüstrileri de kurtaracak kötü durumda, krizde olan endüstrileri kurtaracak. Yani hava mesela hava yolları feci şekilde vuruldu çünkü seyahatler durduruluyor. İşte gaz ve petrol endüstrisini de durduracak. Onlar da kullanamıyor. Zaten başladı onları kurtarma operasyonları da. Ve işte gemicilik, yani gemi ama turizm, kruvaz dedikleri aşk gemisi endüstrisinde. de Kurtaracaklar diyor Yani Katrina'daki meşhur Katrina kasırgasında e, Bahsediyor Şok doktrin kitabında da e, Olup bitenleri ve Katrina'daki Bu kurtarma operasyonlarını ki Çok tipik bir örneği Yani New Orleans'deki Bu rezalet Onun başındaki grup da Kurtaran grup özel sektörü Mike Pence diyor şimdi de Amerika Birleşikleri'nin başkan yardımcısı oldu işte. Ekonomik kemer sıkma vesaire. Sosyal hizmetlerden kısma. Dolayısıyla bu şimdi ne olup bittiğinden çok. Bunu fatura çıktığı zaman nasıl ödeneceği meselesiyle ilgilidir. Yani çok önemli bir şey. Ne yapalım sorusuna da şunu diyor Naomi Klein. Yani biz bir test krize girdiğimiz zaman ya geri çekiliriz ve ağır gideriz ya da büyür yanlışlardan, hatalardan ders çıkarır ve yeni güç kaynakları ve başka insanlara karşı da böyle merhamet hislerimizi, sevgi hislerimizi yeniden do geliştiririz ve 2008 krizinden olduğun aksine yeni bir alternatif politik seçebiliriz. Mesela yeşil yeni düzen de tamamen bununla ilgilidir diyor. Sadece cesaretimizi kaybetmemiz imkansızdır. Yapamayız bunu, kaybedemeyiz. Ve evrensel herkese sağlık bedava sağlık hizmeti, çocuklar hizmeti ve hastaların izin hakkını paralı ücretli izin hakkını hepsi birbirine bağlı olan bu şeyleri korumak zorundayız ve hükümetlere karşı da e, kendimizi yani ben yalnız kendimi değil e, komşularımı yakınlarımı da e, koruma e, sadece benim problemim değildir diye bakmamız şarttır diyor. İlginç bir eşikte olduğumuz o aşikar yani evet e, ya yani aslında bu yani disaster kapitalizm yani ne felaket kapitalizmi dediği şey bir yandan şöyle de belki bakmakta fayda var şimdi havayolu şirketleri bütün dünyada uçuşlar azalıyor ama hani bir yandan deniyordu ki işte e, hayal uçuşlar e, yapılmaya devam ediliyor ama yine de karlar düşmekte olduğu için Havayolu çalışanları mesela işten çıkarılmaya başlanmış. Evet. Yani bu şeyin ortasında böyle bir krizin ortasında parası falan binlerce insan var. Ve Trump'ın açıkladığı çözüm önerileri arasında burada Naomi Klein açıklıyor bunların bir kısmı. 700 milyar dolarlık paketle e, çeşitli sosyal hatta e, social katlıktan e, söz ediyor. bunu tabii burada açıklamamış neleri kastettiğini. Ee, ve şeylere şirketlere destek verirken bir dizi sektörde ise e, vergileri düşürmüş evet. yine şirketlerin batmasını engellemek için ama hava yolu çalışanlarından örneğin işsiz kalanların ne yapılacağı belli değil evsizler şu anda Amerika'da çok ciddi bir tartışma konusun hemen her böyle köşede e, şey köşe yazarı bahsediyor evsizler ne olacak diye çünkü muazzam ee, sayıdalar yani. Evet özellikle Kaliforniya'da mesela siz de az evvel bahsettiğiniz şeyde sık evet. e, yönetimi ilan edildi ama sokakta olanları ne yapacaksınız? Ya da kilitler halinde kampları alacaksınız. Bu kampların koşulları ne? Hatta evet. zaten evet. ABD'de göçmen kampları var. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Geçtim ABD'nin hani çok daha kötü koşullardaki kamplarını dün Midilli'de Moria e, kampında yangın çıkmış kız çocuğu, yani yangın şircimiş, evet. yani, çocuğu evet. hayatını. Kaybetti Çünkü 3 bin, biz bunu programda işlemiştik. 3 bin kişilik kampta 20 bin kişi yaşıyor. Ee, ve bu gene görece ABD'ye göre daha iyi koşulların olduğu ya da sivil toplumun falan çok uyanık olduğu bir yer. Midilli, Avrupa e, sınırları. ABD'de durum daha da vahim. Göçmenler gerçekten hapishanelerde tutuluyorlar. Ee, tabii ee, Britanya'da da... Var. Britanya'da da çok yani 8 milyon kişinin hastaneye yatabilmesi gibi bir durumdan filan bahsediliyor çok büyük bir problemde ölü sayısının evet. da 500 bin üzerine çıkacağını yani 2021 baharına kadar süreceğini de Britanya'nın özel belgelerde sızmış durumda yani. Ya bu, bir de sanırım Şunun üzerinde durmakta fayda var Yani biz sürekli hükümetlerin aldığı Önlemlerden bahsediyoruz Bunlar bir yandan da otoriter yöntemler Ve aslında biz e, hani, Yani sıradan yurttaşlar Katılım süreçlerinde yokuz Alınan kararları bizim adımıza kararlar alınıyor Ama bir dizi ülkede Eylemler, grevler de yaşanmaya başladı Mesela İtalya'da Çok sayıda şehirde grevler var e, Buralarda grev yapan işçiler Hani evden çalışması mümkün olmayan sektörlerde evet. çalışanlar hayatın çünkü bir yandan idame edilmesi lazım ama bizim çalışma koşullarımız, çalışma saatlerimiz ee, ve bizim sağlığımız yani koronavirüsle biz de sonuçta yakalanabiliriz diyorlar gereken önlemlerin alınmamasından dolayı grevler yapmaya e, başladılar. İtalya'da yine mahalle dayanışmaları kurulmaya başlandı. Çünkü hükümet tamam sıkı yönetimi ilan ediyor da silahlı insanlar dolaşıyor yani kolluk kuvvetleri evet. dolaşıyor sokaklarda. Ama biz sonuçta apartmanlarda mahallelerde e, birbirimize ancak biz haberdar olabiliriz ve ağlar kurmalıyız diyorlar. İngiltere'de ve Yunanistan'da sağlık çalışanları eylemlere başladılar. Yani bizim sağlık önlemlerimizi de dikkate almazsanız bu da çok hızlı e, hastalığın yayılması. Çünkü biz birinci elden bu koronavirüs vakalarıyla ve diğer vakalarla mücadele ediyoruz yani ön cephede biz varız dolayısıyla bizim de sağlık koşullarımızı düşünmek zorundasınız ve dolayısıyla bütçe <gülüyor> ayırmanız evet. gerekiyor diye eylemlere başladılar yani biraz artık test çıkarılmaya da başlandığı üzerinde durmak lazım ki ben bunu önemli ve aslında sağlıklıdı. Kuluyorum. Evet, ben de öyle. Yani bu bir saatin sonuna geldik. Şimdi Ahmed İnsel'le konuşacağız. Ama ondan önce iki tane iklimle ilgili haber verdim. Sonra iklim içinde konuşuruz. Yani Amazon yağmur ormanlarında geri dönüş olmayan noktaya ulaşıldığını söyleyen Antonio Donato Nobre var. Dünyanın en büyük Amazon uzmanlarından biri Brezilya'da o profesör. O söylüyorsa durum. Felaket demektir. O zaman artık karbon yutağı olmaktan çıkacak. Ee, aynı zamanda aşırı sıcakların gelecekte 1 milyar 200 milyon kişiyi tehdit edeceği e, haberi de vardı. Rutgers Üniversitesi'nden araştırmacılar Amerika'dan sera gazı atıklarını yaptıklarını anlatıyor. E, ama şeyle bitirelim en bence e, bu korona virüsüyle ilgili en ilginç Haberlerden bir tanesi de IŞİD haberiydi. Evet. Ee, ko Koronavirüsü en ciddi tedbiri alanlardan bir tanesi terör örgütü IŞİD ya da DAEŞ ya da DAEŞ olmuş. Ve terör grubu Avrupa'dan uzak durun demiş elemanlarına. Kendisine bağlı olan militanlarına. Koronavirüsü var orada. işimizi yapamayız demiş. Bu da The Times gazetesinde çıkan Britanya'nın bir haberiydi valla hepimize akıl fikir sağlığı <gülüyor> dersiniz diyerek götürebiliriz <gülüyor> herhalde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben, ben siz, siz Ahmet İnsel'le programı geçerken o kısmında yer alamayacağım içtim için kısmına dönerim diye umuyorum bir rutin doktor kontrolüm vardı ihmal ettim. Ee, bir onu hızlıca evimin yakınındayken doktorum oraya gideceğim daha sonra da katılmaya çalışacağım size. Ondan sonra zaten şey var. İklim içine yetişmene lüzum yok. Hallederiz onu biz. Tamam. <gülüyor> zaten şimdi açık bilinç. Ondan sonra başlayacak Ahmet İnsel'den sonra. Peki görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık gazete. Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet, merhaba. Günaydın, günaydın. Evet, özdeş yok, doktor muayenesine gitti. Duydum şimdi, evet. Duydum, ben de telefondan yapıyorum ama mesele yok yani böyle idare ediyoruz. Evet e, Ömer şunu düşündüm herkes e, gibi herhalde e, bu virüs salgını e, bundan 20 sene önce olsaydı e, acaba nasıl davranacaktık evden sadece telefon bağlantısıyla yapabilirdik ama onun dışında e, internet olmadan cep <gülüyor> telefonu olmadan e, nasıl yapacaktık acaba diye düşünüyorum doğrusu. Evet doğrusu. Veya Yap. evden çalışma imkanı olmadan dolayısıyla. Çok zor olurdu yani şüphesiz. Evet ya zor olurdu ya da başka bir şey olurdu bilmiyorum. Evet. Düşünelim <gülüyor> ilginç bir durum. Evet. E, Fransa'da dün akşam e, Başbakan bir dizi yeni, pardon Cumhurbaşkanı bir dizi yeni önlem ilan etti. Akşam 8'de arkasından da bir iki saat sonra İçişleri Bakanı bunları daha detaylandırdı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi bekleniyordu. Akşam 6'dan itibaren onu getirmediler. Ve 15 gün süreyle şimdilik yani tekrar yeni yenilenebilir bir 15 gün süreyle herkesin gereği geçerli bir gerekçesi olmadan sokağa çıkması yasaklandı. bir para cezası var bunu bunu uygulamayanlarla ilgili çalışmak zorunda olanlar belgeleyecekler tabi alışveriş yapmak için sokağa çıkmak serbest ama bunu da daha önceden bildirimle veyahut bir kendisinin hazırladığı herkesin kendisinin hazırladığı bildirimle bunu belirterek çıkacaklar Tek başına yürüyüş yapmak isteyenlere yasak yok. Fakat toplu halde bulunmak yasak. Ev ziyaretleri yasak. Toplu eğlenceler yasak. Ama bunun karşılık... Ha, kapanan dükkanlar da zaten cumartesi günü akşamı kapanan dükkan listesi yani eczane... Ondan evet. sonra bakkal, e, süpermarket, e, telefon ve bilgisayar tamircileri, e, çamaşırhaneler, yani temizli, kuru temizlemeyici veya çamaşırhaneler, e, tütün ve gazete satıcıları açık. Bunun dışındaki bütün mağazalar kapalı. Tabii bütün mağazalar kapalı deyince Avm'lerde e, kapalı mı tam bilmiyorum ama AVM'lerin içindeki mağazaların çoğu kapalı. Sinemalar kapalı, tiyatro, sinema, opera, bütün kapalı. Restoranlar kapalı. Restoranların kapalı fakat restoranlar şöyle bir çözüm e, yoluna gidiyorlar bir kısmı. E, eve e, servisi yapmak serbest e, veyahut e, alıp e, götürmek serbest. Ha, yani take, away şey. it, take away take dedikleri away şeyler. Evet, evet. an... Fakat ve ben şeydi biraz önce de konuşmaya çalışıyorduk Kaliforniya'da milyonlarca insan da tıpkı Fransa gibi eve kapandı ve ancak işte fast food denen şeyler eve hizmete devam edeceklermiş. Yoksa değil bu kahve dükkanları filan. Ee, e, yalnız burada dediğim gibi fast food değil e, Yani normal lokantalarda Eve e, servis e, Başlatıyorlar burada Fransızlar evet. fast food pek sevmezler zannediyorum O yüzden olsa gerek Normal lokantadan da e, servis Bazıları belki pizza falandır Tam bilmiyorum şimdi böyle Karışık Fransız yemekleri de aynı şekilde olacak mı Ama bir müddet sonra zannediyorum Lokantalar bu tür hizmetler Yapmak e, zorunda kalacaklar Çünkü başka türlü o minimum harcamalarını karşılayamaz. Bunun yanında ilginç olan biliyorsunuz Almanya'da hiçbir şeyi para harcamayan Yunanistan'ın borcunun silinmesine kesinlikle karşı çıkan Almanya 500 milyar euro destek bütçesi ayırmak kararı aldı. Fransa'da evet, da Dolar olarak 614 milyar Dolar ediyormuş evet yardım paketi Ekonomik evet. yardım paketi acayip Evet e, Fransa'da da buna benzer bir e, Miktara ulaşacağını tahmin ediyorum Alınan önlendirin Çünkü e, biraz evvel Türkiye'de çalışma yani işsiz kalanlar ne olacağı sorusu Sordunuz haklı olarak e, Bu en önemli soru Fransa'da e, çalı, e, Teknik işsizliğe çıkartılıyor lan kişilerin e, maaşlarının yüzde 80'i e, işsizlik sigortasından karşılanacak veya veya e, ücretin yüzde 80'i kadarı veya işsizlik sigortasından karşılanacak. Hı hı. E, buna bunun yanında bütün e, vergi ödemeleri, sosyal sigorta kesintisi ödemeleri e, ertelendi. Ee, diğer taraftan hiçbir şirketin iflas etmemesi için e, kredi desteği e, önlemleri alındı. 300 milyar euro'luk bir kredi desteği e, küçük şirketlere e, sağlanacak. Kredi desteği yani 6 ay boyunca e, gerekli harcamalarını karşılayabileceği bir e, bir tür nakit kredisi desteği diyelim buna. Diğer taraftan kira ödemelerinin ertelenmesi söz konusu kapanan işletmelerde ve dolayısıyla da birdenbire yani ona para yok buna para yok iklim krizi mücadelesinde ee, şu, onu yapamayız, bunu yapamayız derken birdenbire e, Rooseveltin New Dealindeki e, harcama büyük harcama paketleri gibi bir e, büyük harcama paketi e, çıkıverdi. Tabii bu arada e, Avrupa e, Komisyonunun yüzde e, büt, bütçe açığı yüzde üçü geçemez, o olamaz, bu olamaz gibi kuralları da berhava oldu şu anda paramparça olmuş durumda. E, bu da Avrupa Komisyonu, bu da Avrupa Birliği açısından bir ilki oluşturuyor. Belki bundan sonra da bu e, Ortodoks kimsenin e, kaldırmaya cesaret edemediği ve Yunanistan'ın, Barufakis'ini biliyorsunuz o meşhur filmi görmüşsünüzdür belki, e, orada teşhir ettiği o katı e, teknokrat e, Avrupası şu anda çatır çatır, sökülmekle meşgul evet. ama diğer taraftan diğer taraftan şöyle bir sorun da bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. Avrupa Birliği yok aslında. Niye? Çünkü sağlık konusunda Avrupa Birliği'nin hiçbir etkisi yok. Mecburen ulus devletlere dönmek zorundalar. Hiçbir etkisi yok sağlık açısından. Dolayısıyla herkes her devlet kendi önlemini almak durumunda. Sağlık politikaları geldiği yanları itibaren gündeme. Bu da tabii görüldüğü gibi e, Ülkeler, yani Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki e, dolaşımın da sınırlanmasını getiriyor. Herkes kendi ülkesinin sağlık koşulları sağlık politikalarına kapanmak e, ihtiyacı duyuyor. Bir tek aldıkları şu anda ortak karar var. O da Schengen e, bölgesi dışındaki. İngiltere'de Schengen bölgesinde olmamakla beraber bu yıl Avrupa Birliği'nde sayıldığı için İngiltere'de dahil e, Avrupa Birliği'ne bu alınan önlemde ee, Avrupa Birliği e, vatandaşı olmayan veya Avrupa Birliği'nde ikamet izni olmayan kişilere e, Avrupa Birliği'nin sınırları kapandı. Bugün öğleden itibaren kapanıyor. Evet, çok son derece alacakaranlık kuşağı diye bir televizyon dizisi vardı eskiden, biraz onu hatırlatıyor. Biraz, biraz da aslında dün de. Konuştuğumuz gibi Albert Camus'un meşhur veba, e, veba dur e, durumundan... E, sürekli... Dün akşam Dün akşam Fransız Cumhurbaşkanı Macron e, aşağı yukarı 15-16 dakikalık veya da 20 dakikalık konuşmasında 7 kere yanılmıyorsam belki de 8'dir e, 7 kere savaş, savaştayız değil? dedi. Evet, evet çok enteresan ya. Savaştayız dedi. Bunu söylemesinin nedeni e, zannediyorum biraz da insanların e, daha e, sorumlu davranmaya itmek. Çünkü hakikaten hı hı. ciddi bir kişisel sorumluluk e, sorunu da var. Çünkü bu savaş tabiri ne kadar doğrudur tartışılabilir elbette ama burada e, çok önemli bir kişisel sorumluluk e, gündeme geliyor. Yani insanların kendi sağlıklarını Koruma veya korumama özgürlüğü vardır. Yani en sonunda derseniz ki ben hastalıktan ölmek istiyorum. Ama başkalarının sağlığını evet. tehdit etme özgürlüğü yoktur. Dolayısıyla hani sokağa çıktım ben istersem hasta olayım ne olursa olsun diyerek davranmak aynı zamanda başkalarının sağlığını tehdit ettiği için e, asosyal bir davranış. E, bence... E, Emmanuel Macron'un ifade ettiği bu savaş halindeyiz sözcüğündeki vurgu biraz da insanların daha sorumlu davranmaya e, davet etmek içindi. Çünkü maalesef e, geçen pazar günü bütün mağazalar, e, kahveler, lokantalar kapalı ama ama seçim e, serbestken e, tabi biraz da. Belki serbest kalmasını da getirdiği bir e, şaşkınlıkla e, havanın da güzel olması nedeniyle yani Paris'te tam bir bayram havası var. Herkese evet, baklara serilmiş, e, top oynayanlar, çocuklar, bilmem neler, piknik yapanlar. E, bu tabii çok büyük tepki e, yarattı ve e, biraz da bu önlemlerin kızlanmasına yol açtı zannediyor musun? Evet. Teçimlerin... Ben bu Bizim e, bu giderek e, Türkiye'de de yükselmeye diğer e, Avrupa ve Orta Doğu bütün dünyadaki diğer ülkelerin seviyesinde olduğu gibi yükselmeye başlayınca bu korona virüsü, Biz de aynı şey radyo içinde doğrusu arkadaşlarımızla falan da tartışma durumu olduk. Yani bunun tıpkı senin de biraz önce söylediğin gibi kişisel sorumlulukları da içeren ve kendini korumanın ötesinde çünkü Açık da çok sayıda programcı dostumuz ve onların konukları gelip gidiyor. İşte mümkün olduğu kadar onların da şey yapabilmesini yani konuklar daha çok telefonla yapabilirler mi filan diye bu tarz bir şey devreye sokmaya çalıştık biz de bunları konuştuk yani. Evet çünkü bu hastalıkta e, hasta olanların veya koronavirüs e, gribi bulaşanların çok büyük bir oranı kimisi %80 diyor kimisi %70 diyor hastalığını çok hafif veyahut fark etmeden e, aynen, aynen öyle en evet. büyük zaten bu hastalığın en büyük e, sorunu e, ve bu kadar hızlı yayılmasına neden nedeni bir kere yayılma kapasitesi yüksek, ee, diğeri de bu e, sağlıklı görümlü taşıyıcıların varlığı nedeniyle. Evet, asent, deniyor işte ona. Selim evet. Badur onu sağla vurgulamıştı bize daha ilk günden beri konuştuğumuzda. Evet. Çünkü semptom göstermediği için insan daha alıyor ve böylece işte bütün bu. Fark, ya. Evet, fark etmiyor ve sorumluluk e, duygusu da o zaman yeterince vurgulanmıyor. doğru ee, Bakalım önümüzdeki 15 gün diyorlar ama bu herhalde e, bir ay falan sürecek. Çünkü hem e, Çin'deki hastalığın seyri e, çan erisine baktığımızda e, en yüksek noktaya çıkması ve ondan sonra üşmeye başlaması arasında aşağı yukarı iki ila iki buçuk aylık bir süre var ve hemen hemen bütün ülkelerde az veya çok bu çan evet olacak. Bazı yerlerde üç aya çıkabilir, bazı yerlerde iki ay. şimdi bu çan eğrisinin de iki ay sürmesi mi iyi yoksa uzun zamana mı yayılması iyi? Bu da tartışma noktası. Evet. Çan eğrisinin kısa sürmesi demek, pik noktasının çok yüksek olması demek. Bu da tabi belli bir dönemde bir hafta 10 gün veya 15 gün veya neyse belli bir dönemde pik noktasının çok yüksek olduğu, yoğun olduğu dönemde hastanelerin İtalya'daki durum işte hastanelerin belli hastaları kabul edemez duruma gelmeleri demek. Evet doktorların Çazı kimin evet. öleceğine kimin kalacağına karar vermesi gibi Sofi'nin seçimi bari son derece korkunç durumlara doğru. Yok açabiliyoruz. Öğlen yaşlı hastalar var ailelerinin de onları görmesine izin verilmiyor. Çan erisinin daha yatay olması demek, daha uzun sürmesi demek belki hastalığın ama aynı zamanda ölüm oranının belki daha az olması demek. Çünkü hastanelerin doluluk oranı daha zamana yayıldığı için hasta sayısı. Evet. Bir de tabii Çin'in şeyini de ekleyebiliriz. Yani başka ülkelerde pek e, görülmeyen bir kapasiteleri var. Yani bir hafta içinde tam teşekküllü bin yataklı hastane inşa ettiler. Yani ne şimdi gibi? burada tabii şöyle bir şöyle bir sonuç da ileride çıkmazmasına dikkat edelim bence Ömer. E, bu tür e, sağlık felaketlerini. Otoriter, diktatorial devletler mi daha iyi çözer, yoksa demokrasiler mi daha iyi çözer? Evet. tartışmasını önümüzdeki dönemde yapacağız. <gülüyor> Bundan da demokrasinin güçlü çıkması insanların sorumlu davranmalarıyla bağlantılı. Evet. Ee, e, istersen İstersen İsrail'deki e, beklenmedik gelişmeyle devam edelim. Ee, İsrail'de bir tek şeyi soracağım, bir seçimlerin Buyur. ikinci turu. Nasıl olacak Fransa'da? İşte, ya, olacak mı? Olacak. ikinci turu ertelendi. Şöyle birinci turda bunlar yerel seçimlerdi. Yerel evet. seçimde birinci turda yeterli çoğunluğu yani %50'yi geçmiş olan belediyelerde seçim geçerli bitti. Evet. 35 bin Belediye var Fransa'da büyük çoğu çok küçük belediyeler, nüfusu az belediyeler. Bu 35 bin belediyenin 30 bininde zaten birinci turda seçimler bitmiş. Ama büyük şey beş geri kalan beş bin tabii ki esas belediyeler büyükler. <gülüyor> Burada da seçimlerin birinci turunun sonuçlarını koruyarak ikinci tur için şimdi tarih vermediler ama büyük ihtimalle Haziran ayında. Yani Mayıs başında bilimsel kurul seçim yapılıp yapılamayacağına karar verecek yakın tarihte ve büyük ihtimalle Haziran ortasında seçimlerin ikinci turu yapılacak. Bu arada tabii bugün ve yarın parlamento acil toplanıyor. Çünkü bu süresi bitmiş olan ve yeniden seçilmemiş olan belediye meclislerinin yetkilerinin devam etmesi için yeni yasa çıkması lazım. Yetki yasası çıkması lazım. İşte bugün ve yarın acil olarak bu yetki yasasını çıkaracaklar. Evet. Ve hükümete bazı kararları kararnameyle alabilme yetkisi de tanıyacaklar. Bu arada bilmiyorum belki daha sıkı tedbirler almak imkanı veren kararnameyi bazı ilavelerde de bulunabilirler mi bilmiyorum. Ama bugün öğleden itibaren Fransa'da sokağa e, gereksiz çıkmanın cezası 38 EUR'dan 136 EUR'ya çıkacak. Evet bayağı ciddi bir artış. Peki işler seçimlerine e, geçerse seçimlerden... orada değişmiş bir gelişme aldık. Evet, İsrail'de seçimlerden bahsetmiştik, koalisyon kurmanın zorluğundan bahsetmiştik. Beklenmedik bir gelişme oldu geçen hafta sonunda ve hem aşırı sadece Avigdor Lieberman'ın partisi Avigdor Lieberman partisiyle Benny Gantz'i destekleyeceğini ve düşmanlarının da onu düşmanları tabirini kendisi kullandı üşmanlarının da onu destekleye destekle, destekle desteklemesini ben e, rahatsız olmayacağını veya buna rağmen destekleyeceğini söyledi çünkü hiç beklenmedik bir şekilde ve yani bu İsrail yakın tarihinde olmayan bir şey e, Arap e, partileri ittifakı e, bir e, Siyonist olarak tanımladığı e, bir partiyi destekleme kararı aldı. Benigans'ı destekleme kararı aldı. Çok yakın tarihe kadar. Tam tersine Benigans'ın Gazze Şehirdini tarumar etmiş olmakla övünmesi nedeniyle böyle bir şey söz konusu değildi. Dolayısıyla bir e, Betanyahu karşıtı ittifak yani Betanyahu gitsin ne olursa olsun e, ittifakı şu anda Kağıt üzerinde mecliste çoğunluğu elde etmiş gibi gözüküyor. Bunu görünce Cumhurbaşkanı Benignası dün hükümet kurmakla görevlendirdi. Şimdi 28 günü var Benignas'ın bu hükümeti kurmak için, ama bunun mümkün olma ihtimali gene de zayıf. Çünkü e, Liberman'ın partisinden iki milletvekilinin e, çekimsel davranması e, ihtimali var. E, tabii bu dışarıdan hem Liberman'ın hem 15 e, Arap Partileri İttifakı ve Komünist Parti İttifakı'nın e, desteğinin e, Benny partisinde de bir e, zayıflama yaratma ihtimali var ama önemli olan ilk defa Netanyahu'nun karşısında bir çoğunluk oluşmuştu, oluştu. Evet. Yani soru şurada yatıyor. Netanyahu karşıtı ittifak çoğunlukta mecliste ama Beniganz taraftarı ittifak azınlıkta. Dolayısıyla bizler biraz Türkiye'deki duruma benziyor. Erdoğan karşıtı ittifak çoğunlukta oluyor ama Erdoğan'ın ...karşısında yer alacak kişinin çoğunlukta olması e, pek kolay olmuyor. Olur. Dolayısıyla... Peki e, Netanyahu'nun e, duruşmaları da ertelenmiş. Duruşmaları yandan. ertelendi ama bunun nedeni e, koronavirüs e, nedeni... ...muhalefet bunun nedeninin e, bir bahan olduğunu iddia ediyor ama... bir e, ...anladığım kadarıyla... E, <gülüyor> Hakimler kendileri e, bu kararı almışlar ve o hakimlerin pek Netanyahu sempatizanı olduğunu söylemek mümkün değil. Ee, evet, bir de mahkemelerde evet. tabii duruşmalara katılan çok sayıda insanın kalabalık tabii, olması diye duramayacakları için tabii tabii evet, yani, doğal, yapamayacakları için doğal bir evet. şey bu yani. Doğal. Evet. Yolsuzluk rüşvet soruşturması bir süre ertelenmiş oldu yani. Ee, bir, iki, iki aylık bir tarih var galiba iki ay evet. ötesine ertelendi. E, duruşma soruşturma değil artık duruşma biliyorsun e, soruşturma bitti zaten daha Duruşma Dava... değil evet duruşma bayağı. evet ben soruşturma ziyana evet, daha var sırda. E, evet. Diğer taraftan e, bütün bu e, işler olurken e, tabi e, Netanyahu da rahat durmuyor o da e, mecliste meclis başkanının Yeniden seçilmesini engellemeye çalışıyor ve böylece meclis başkanı, çünkü yeni seçim yapılması lazım, parlamento değişti. Meclis başkanı Edwin ee, mecliste yeni meclis başkanı seçimi yapılmasını reddediyor. <gülüyor> Bu da evet. böyle bir şey. Evet, yani. yani bir yıl içinde Niye reddediyor. Üç seçim oldu ve sonuç alınmamıyor. Hiç tuhaf bir durum var yani evet. Bu meclis başkanını için reddediyor diyeceksin. Yani gerekçesi ne olabilir seçim yaptırmayı kendisini yerine seçilecek kişi? Çünkü bu durumda büyük ihtimalle e, beni Gantz'ın stratejisi bu ilk elde meclis başkanını değiştirmek çoğunluğa sahip olarak evet. ondan sonra da başka kanunları yani Netanyahu'yu zor düşme, duruma düşürecek kanunları e, hayata geçirebilmek için. Meclis Başkanı bunların hepsini engelliyor parlamentoya gelmesini şu ara. Meclis Başkanı Yuli Edelstein'ın, Likud'un ve Netanyahu'nun en güçlü desteklilerinden bir tanesi. Niçin engelliyor? Gerekçesi ne olabilir dersen? Nedir? Koronavirüs. <gülüyor> evet, yani güleyim mi ağzıyım mı bilemedim. Ama niye bir koronavirüs? Niye? Diyor ki e, e, nasıl toplayacaksın meclisi e, genel kurul diyor. koronavirüs var milletvekilleri nasıl geri toplayacağız Topla, toplanabilirler diyor. Hmm. Evet. evet. <gülüyor> ah koronavirüs bazı insanların nasıl işini yarıyor aynı zamanda Evet. evet. Aynen Aynen. Aynen. Amerika'da yaradı zaten. Evet. Ee, ama e, bu e, koronavirüs sonrasının nasıl olacağını da bir sonra konuşmaya devam edeceğiz. Evet, evet. Ee, ama hakikaten e, herkese e, acizane önerim. E, bu e, hastalık, e, bu ciddi bir hastalık e, kendi sağlığınızı korumak kadar başkalarının sağlığını korumakla da mükellefiz. Aynen öyle. Evet. Çok teşekkürler Ahmet. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık gazde. Ben Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Dokunmamaya çalışıyoruz hiçbir yere. Çünkü el temizliği çok önemli korona virüsünde. Endişeliyiz. Devlet büyüklerimiz bu konuyla ilgili çok önlemler aldı. Ben zannetmiyorum. geleceğini zannetmiyorum. O yüzden işim rahat. Herhangi bir önlem de almadım. Rahat rahat eve gidip gelebiliyorum yani. Çalıştığımız iş ortamında turistlerle çok temas halindeyiz. Alkol ile elimizi dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Sık sık elimizi yıkıyoruz. Hatta tenimizin renginin açıldığını düşünüyoruz. E, gidip gelirken otobüste, trende, metroda e, insanlarla temas halindeyiz ve korkuyoruz. Mümkün olduğunca tutunmamadan, tutunmadan yolculuk etmeye çalışıyoruz. Ama çözüm değil tabii. Havayla bulaşıyor? Yani ne kadar da dikkat etsek eğer bir Novak'a çıkacaksa bize de bulaşacağını düşünüyoruz. Merhabalar Güven Bey. Ee, günaydın Özdeş. Günaydınlar. Ne? Selim Badur da aramızda. Merhaba efendim. Günaydın. Nasılsınız? Evet. Selim Bey merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür Teşekkürler. Ederiz. Sağ olun. Bir hatırlatma yapayım. Bu bir kayıt yayındır. Dolayısıyla Ömer Bey şu anda yayınımızda değil. Yani onun sesini duyamayacaksınız. Evet. Bugün yine koronavirüsle devam ediyoruz. Dolayısıyla Selim Badur'la da bir aradayız. İsterseniz ben size bırakayım Güven Bey. Tabi e, koronavirüs hakkında aslında bilgi edinmek istiyorsanız açıkçası bunun çok önemli bir e, kaynak e, olduğunu altına çizerek başlayayım. E, örneğin Selim Badur'un kendi yaptığı Önce Sağlık diye bir program var. Orada bir hafta e, koronavirüse ayrılmıştı. Açık gazetede de e, konuk olmuştu. Geçen haftaki altın saatler Programında da Selim Badır komik oldu. O özellikle son derece güncellenmiş ve bilgilendirici bir program oldu. Ben o programın bağlantısını bu programın Açık Bilinc'in Twitter hesabından, programın duyurusundan ulaşılabilecek şekilde yerleştirdim. Dolayısıyla oradan ulaşmak da mümkün olabilir. Bugün biraz... Mikrobiyoloji dünyası ve daha özelinde de koronavirüs hakkında konuşacağız. Aslında böyle bir program yapalım diye e, ta haftalar öncesinde konuşmuştuk ama daha ziyade mikrobiyolojinin temel kavramlarıyla e, ilgili şeyler e, konuşuruz diye düşünüyorduk. Çünkü koronavirüsün böyle büyük bir salgına dönüşeceği o zaman belli değildi. En azından e, ben bunu öngörememiştim. Bir de işte hani böyle mesela doçent ünvanlı insanlar çıkıp işte Türk yenine işlemez. Dolayısıyla Türkiye'de bir şey olmaz. Ya da başkaları da kelle paça yeriz, kurtuluruz, bizi dokunmaz falan gibi şeyler söylüyorlardı. Pek öyle bir durum olmadı. Korona virüsü gündemin en üst sırasına yerleşti. Hepimizin hayatını etkiliyor. Dolayısıyla sanırım kavramsal tartışmalardan ziyade e, pratik soruları da öne alan e, iki program yapmaya karar verdik. Gelecek haftada Selim Badur yine e, kendisine zahmet vereceğiz. Hem de bu haftayla gelecek hafta arasında olan başka gelişmeler varsa onları da bu şekilde e, konumuz içine dahil edebiliriz e, diye düşündüm. E, Twitter'dan da e, bana önerilen tek çok soru oldu. Bunları da dahil etmeye çalışacağım. Hem bu hafta hem gelecek hasta. Ee, işte mikrobiyolojinin temel meseleleri, evrim kuramına nasıl bağlanıyor, aşı meselesiyle nasıl ilgisi var ya da işte, nereden çıktı bu koronavirüsü? Gerçekten yarasalarla bir ilgisi var mı filan? Bunlar sanki haftaya e, kalsa olabilecek sorular gibi gelen sorular arasında daha acil nitelikli olanlar var. İşte sabah ekmek aldım bakkaldan temizlemem lazım mı? kimlikten, sandviçten geçer misinden bunları bugün e, dolayısıyla ele almaya çalışacağız. E, son bir e, şey daha söyleyerek bitireyim. Gürhan Ertür'e teşekkür ediyorum altın saatlerden. Bana bir KONDA araştırması belgesi yollamış. KONDA'nın Mart ayında birkaç gün önce yayınladığı bir belge. Onların e, verilerine göre Türkiye'de hemen herkes, e, koronavirüsü hakkında bir duyuma sahip olduğunu söylüyor ve büyük çoğunluk %85 üstü, e, virüsün nasıl yayıldığını ve tedbir amaçlı olarak neler yapılması gerektiğini bildiğini söylüyor. Öte yanda yandan gerçekten e, bu gerekli şeyleri yapanların oranı ise e, %55'miş yani her iki kişiden birisi neredeyse e, yapmıyor, dikkat etmiyor demek e, oluyor bu. Biraz bunlardan da bugün konuşalım istiyorum. Türkiye'de durum böyleyken Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok acayip şizofrenik bir durum var. Bir amatör muhabir olarak onu söyleyerek bitireyim. Örneğin süpermarketlerde raflar boşalmış durumda. İşte okullar tatil olduğu bu Boston şehrinin civarındaki bütün büyük okullarda öğrencileri evlerine gönderdiler ve yaz sonuna kadar gelmeyin artık dendi. MIT'de, Harvard'da, Tavs Üniversitesi'nde, Boston Üniversitesi'nde falan. Öte yandan işte bu hafta sonu Aziz Patrick kutlamaları vardı. Lokantalar, barlar tıklım tıklım doluydu. Ee, Amerikalı gençler arasında ben gencim bana bir şey olmaz. Ee, üstelik burası Amerika, özgürüm ne istersem yaparım gibi. Ee, özgürlüğün ne olduğu konusunda kafa karışıklığından e, kaynaklanan acayip bir tutum var. E, aslında aşı karşıtlığında da buna benzer bir özgürlük e, bahanesi görüyoruz. Bu vaktimiz olursa belki bunlardan da konuşuruz ama yani bütün dünyayı alt üst eden bir salgında karşı karşıyayın gibi duruyor. Bu konuları e, bize anlatmak üzere Profesör Selim Badır bugün konuğumuz. Kısaca kendisini tanıtıp sözü ona bırakayım. Bir e, 5-6 sene kadar e, Fransa'da Paris'teki Pasteur Enstitüsü'nde çalıştıktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi'nde Mikrobiyoloji bölümünde öğretim üyesi oluyor. Viroloji ve temel immunoloji bilim dalında 25 sene kadar görev yaptıktan sonra e, üniversitenin büyük bir kaybı olarak e, ayrılıyor ve özel sektöre geçiyor. E, Britanya tabanlı bir ilaç firması olan Gwaxer Smith Klein'de. E, bilimsel çalışmalar ve kamu sağlığı e, yönetimi e, yöneticisi olarak çalışmakta e, gelişmekte olan ülkelerde yani Pakistan, İran'dan bütün Orta Doğu ve Afrika ülkelerini kapsayan bir coğrafyada e, aşıların değeri, aşı karşıtlığı ile mücadele, mikrobiyotanın aşı etkinliğine etkisi e, gibi alanlarda e, projeler geliştirmekte. Hoş geldiniz Endan Selim Bey. Merhaba. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Ee, e, i̇sterseniz şuradan başlayalım. Yani size burada yüz tane soru sormak da mümkün. Şunu mu yapalım, bunu mu yapmayalım diye. Fakat ben bu soruların cevaplarının yanı sıra yapmamız gereken şeyleri niye yapmalıyız? Yapmamamız gereken şeyleri niye yapmamalıyız da merak ediyorum ki. Şimdi biraz mekanizmasını öğrenirsek bazı soruların cevaplarını kendimiz de aslında verebilecek e, hale gelebiliriz e, evet. diye düşünmekteyim. Dolayısıyla isterseniz bu koronavirüsü diye hayatımızın birden içine girmiş olan e, canlıyı ya da canlı olup olmadığını bile aslında tarçın insanlar var. Organizmayı artık ne diyeceksek biraz tanıyalım istiyorum. Buradan başlayalım. Yani bu koronavirüsünün Önce fiziksel özelliklerinden sonra da belki kapasitelerinden biraz bahsedelim. Ne boyutta bir e, organizma mesela bakterilerden farkı ne? Tek bunu bilmiyoruz. Bakteriler de enfeksiyona sebep oluyor ama antibiyotik ile tedavi edilebiliyor. Virüslere antibiyotik etkili olmuyor. Niye böyle? E, boy itibariyle mikrobiyolojinin diğer canlı e, üyeleri itibariyle... Virüsleri fiziksel özellikleri bakımından nasıl tanımlarsınız? Çok teşekkür ederim ee, bu güzel giriş için ee, sağ olun. Ee, aslında virüs nedir sorusunu e, belki sorarak programa başlamak, programı böyle açmak uygun olacaktır. Virüsleri e, ne olduğu sorusuna çeşitli tanımlamalar getirilmiş. Sizin de belirttiğiniz gibi e, bunlar bu mikroorganizmalar canlı mı cansız mı? Ee, konusu hala tartışılan bir konu aslında. Her e, bilim insanı farklı açılardan yaklaşıyorlar ama ben bir tanesini örnek olarak vermek istiyorum. Enstitü Pasteur'un Fransa'daki bu e, mikrobiyoloji alanında hani e, dünyadaki önemli merkezlerden biri olan bu kurumun e, üç saç ayağı diye tanımlanan ve 1965 yılında fizyoloji ve tıp alanında Nobel ödülü alan üçlüsü vardı. Jacques Monod, François Jacob ve André-Michel Lauf. Bu üç kişiden e, lafa sormuşlar virüs nedir diye cevabı çok e, kısa ve net virüs virüstür diye tanımlıyor e, bu soruya. Böyle cevap vermiş Andrew Wolf. E, tabii e, e, mikroorganizmalar alemine baktığımız zaman en küçüğü olan virüsler sonra bakteriler. Sonra mantarlar ve parazitler geliyor. Bu çok kabaca yapılmış bir sınıflandırma. Örneğin virüslerden daha küçük olan prionlar var. Hani bizim deli dana hastalığı dediğimiz enfeksiyona yol açan ve virüslerden tanımı daha da güç olan daha küçük canlılar. Şimdi virüslerin bakterilerle kıyaslandığında çok belli başlı birkaç kriter vardır. Bunlardan bir tanesi adi ışık mikroskobu dediğimiz sıradan bir mikroskopta bakterileri gözleyebilirsiniz ama virüsleri görmek mümkün değil daha küçükler. Kabaca 20 ile 200 nanometre çapındaki mikroorganizmalardır virüsler ve bu virüsleri aslında inert birer madde olarak tanımlamak mümkün. Niye bunu söylüyorum çünkü her ne kadar kendilerinde bir nükleik asit yani bir genetik materyal bu DNA ya da RNA olabilir. Bu genetik materyal ve bunun etrafında bir protein tabakası var ise de kendilerinin her şeyden önce metabolik aktivitelerinin olmadığını biliyoruz. Bu ne demek? Kendi kendilerine bulundukları ortamda çoğalamaz virüsler. Bakteriler için böyle değil. Hani Kendilerinden bir büyük sınıf olan bakterilere baktığımız zaman bakterilerin hani ikiye bölünerek çoğalma özelliği vardır ama virüslerin replikasyon ile çoğaldıklarını biliyoruz. Ve üremeleri çoğalmaları için muhakkak canlı bir ortam gerekmektedir. Bu virüslerin en çarpıcı özelliği. Bu ne demek? Örneğin bakterileri biz yapay çeşitli kimyasal maddelerden oluşan besi ortamlarında çoğaltabiliriz. Ama virüsleri cansız ortamda üretmek mümkün değildir. Virüsler için onları üretmek, onları çoğaltmak için ve incelemek için bizim canlı ortamlara, canlı hücrelere ihtiyacımız var. Pratik olarak bu laboratuvar kısmına daha fazla girmeyeceğim ama bunu bizim açımızdan bugünkü konumuz açısından şöyle bir önemli özelliği var. O zaman virüs hani insan vücudu ya da cansız ortamda çok uzun süre yaşamını sürdüremiyor ve çoğalamıyor. Virüsün muhakkak bir hücre içine girmesi lazım. Hücre içine girdikten sonra da girdiği yani infekte ettiği hücreyi ya diyor sen artık kendi işinle uğraşma kendi işini bir kenara bırak. ...gel bir süre için e, benim için çalış komutu veriyor... ...hani çok karikatürize ederek anlatıyorum tabii... ...ve virüsün içine girdiği hücre birdenbire işi gücü bırakıp... ...kendi işini, kendi yapması gerekenleri... ...kendisi için çalışmayı bir kenara bırakıyor... ...ve birdenbire yeni virüs partikülleri üretmek üzere... ...adeta yeni bir üretim merkezi... ...yeni bir virüs üretme fabrikası gibi çalışmaya başlıyor... ...virüsler bu şekilde çoğalmaktalar... ...şematik olarak bir tane virüs bir hücreye girdiği zaman... Biraz önce belirttiğim e, komutları verip hücrenin birdenbire o tek virüsü yüzlerce binlerce virüs partikülü şeklinde çoğaltmasına e, yönünde çalışma uğraş gösteriyor. Ve sonunda hücreyi bir şekilde patlatarak delerek o yeni oluşan binlerce virüs partikülü dışarıya çıkarıyorlar çıkıyorlar ve ondan sonra da etraftaki diğer hücreleri e, enfekte ediyorlar. Bu... E, Tedavi ve aşı, aşı hazırlanması aşı hedefleri açısından da önemli. Biz bir viral enfeksiyonu e, tedavi etmek istediğimiz zaman daha çok e, virüs ile enfekte olmuş hücreleri patlatacak, onları öldürecek bir takım araçlara ihtiyaç duymaktayız. Kabaca virüs dünyasına girişi bu şekilde herhalde özetlemem yeterli ama eğer sorunuz olursa daha ayrıntıya gireyim. Tamam çok teşekkürler yani aslında... Hani insanlar için en tehlikeli canlılar hangileri derse insanın belki ilk aklına yırtıcı hayvanlar, yılanlar, köpek balıkları falan gelir ya da gelirdi eskiden. Ama virüslerin bu minik organizmaların çok daha tehlikeli olduğunu, olabildiğini görüyoruz. Bir sinir sistemleri yok, donanım açısından büyük imkansızlıklarla karşı karşıyalar aslında virüsler. Kendi başlarına çoğalamıyorlar. İşte belli ortamlarda bir süre sonra ölüyorlar. Ee, üstelik su ve sabunla mağlup edilebilecek kadar da dayıflar. Burada paradoksal bir şey var. Öte yandan da e, buna rağmen ama belki de tam bu yüzden e, çok başarılılar ve e, insanları kasıp kavurma e, kapasitesine sahipler. Şimdi burada korona virüse o zaman e, gelelim ve bu virüsün kapasitelerinden bahsedelim isterim. Benim görebildiğim kadarıyla en önemli parametreler burada hangi yüzeylerde ne kadar süre canlı kalabiliyor? Hangi sıcaklıklara dayanabiliyor koronavirüsü? Transportasyon ya da mobilite kapasitesi nedir? Yani kendi başına bir yerden bir yere gidebiliyor mu? Diyelim işte elime bulaştı, elimi de yüzüme sürdüm, yanağımda koronavirüs Var. Bunlar yanağımdan kendi başlarına mı hareket edip işte burnumdan ağzımdan içeriye giriyorlar elimizi yüzümüze sürmememiz gerektiğinin temeli nedir ve insan bedenini nüfuz etme mekanizmaları ne bu kapasiteler açısından koronavirüsü virüsü nasıl değerlendiririz? Teşekkür ederim. Ee, şimdi koronavirüsler aslında e, hani bizim şu anda e, içinde bulunduğumuz e, günlerde yaşanan, küresel olarak yaşanan sorundan etkili, e, sorun, e, sorundan sorumlu olan koronavirüs yeni bir koronavirüs tipi. Ama bunun aksine biz koronavirüsleri eskiden beri bilmekteyiz. Özellikle e, hayvanlarda enfeksiyon yapan yaklaşık 500 kadar türü olan. İşte e, ana bir ailenin içinde alfa, beta, e, gamma gibi e, çeşitli alt gruplar içinde bir dizi e, koronavirüsü olduğunu biliyoruz. İnsanlar için e, doğrusunu isterseniz özellikle çocuklarda soğuk algınlığına benzer bir takım solunum yolu enfeksiyonları oluşturuyorduk koronavirüsler. Ve bugüne dek de çok fazla ciddiye alınan, büyük sorun yarattığı kabul edilmeyen e, bir aile, bir virüs ailesi. Bunlardan özellikle dört tanesinin sıradan soğuk algınlığı etkeni olduğunu bilmekteydik ve bunların tanısını yapıp hani gripten ayırt edebiliyorduk özellikle çocukluk çağında. Ancak 2000 yılından sonra iki tane daha ağır insanlarda hastalık tablosu oluşturan iki tane koronavirüs ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesini biz kısaca SARS olarak tanımlamaktayız. SARS virüsü yaklaşık 8000 kişiyi enfekte etti ve yine yaklaşık 800 kadar ölüme yol açtı. Yani %10 kadar bir ölümcülük, fatalite özelliği bulunuyordu. Aradan bir süre geçti. Daha sonra Orta Doğu'da Middle East Respiratory Syndrome ve bunun kısaltılması MERS olan bir diğer koronavirüs çıktı ki bunda da 2400 kadar olgu vardı ve burada ölümcüllük daha fazlaydı. %30 35 kadar ölümcüllük özelliğine sahipti. Koronavirüs günümüzde yaşadığımız SARS-2, SARS-CoV-2 olarak tanımlanan ve COVID-19 diye tanımlanan hastalık tablosuna yol açan etken aslında yeni bir virüs olduğu için çok hızlı yayılan buna karşılık SARS ve MERS'ten e, bunlarla kıyaslandığında e, fatalite yani ölümcülük e, oranı düşük olan bir virüs. Ancak burada hemen belirteyim bu rakamlar çok kesin değil. Neden değil? Çünkü e, bir virüsün örneğin içinde bulunduğumuz sorundan sorumlu olan koronavirüsün bu koronavirüsün fatalitesine baktığımız zaman ülkeye ve zamana göre ölümcülüğünün değiştiğini biliyoruz. Örneğin. İyi önlemler alan ve zamanında müdahale sonucunda hastalığı bir şekilde azaltmayı bilen Güney Kore gibi bir ülkede koronavirüslerin fatalite oranı binde altı yüzde 0.6. Buna karşılık İran'da yüzde beşe çıkmış vaziyette. Yani tek başına bir rakam, bir sayısal değer vermek doğru değil. Ülkeye ve aynı ülke içindeki zamana, döneme göre de Virüslerin e, fatalite oranlarında değişiklik olabiliyor. E, ne kadar canlı kalır e, bir virüs bu çok e, tartışılan bir konudur. Çünkü bulunduğu ortamın e, ısısına ve nem oranına göre bu yaşam süreleri de çok çarpıcı değişkenlikler gösterebiliyor. Bugün e, günümüzde şu anda söz konusu olan koronavirüslerin ki genelde bu aile ortamda vücut dışında 3 saat kadar en fazla canlı kalır denirdi. Ama... E, biz bugün işte Ocak ayının ortalarından itibaren bu yeni sorunla yeni koronavirüsten ilgili yayınlara baktığımızda ki bunların sayısı 885 kadar takip etmeye çalışıyorum. Yayın çıktı bunların bir kısmı e, durumun aciliyeti nedeniyle yayınlanmadı ama online şekilde erişilebilen çok hakemli dergilerde uluslararası kabul görmüş e, tıp dergilerinde e, yayınlanan e, çalışmalar. Bu çalışmalara baktığımız zaman içinde şimdiye dek bir tane sadece koronavirüslerin vücut dışındaki farklı ortamlardaki yaşam süreleri incelenmiş. Ve burada ilginç bir bulgu var. İnsanların yürütmesine gerek yok belki. Yani belirli koşullarda 9 güne kadar bu koronavirüsün canlı kalabildiğinden bahsediyor. Böyle bir bulguları var. Tabii, evet. Pardon buyurun, buyurun lütfen. Peki bir de bu e, mobilite e, imkanları nedir koronavirüsün? Bunu merak ediyordum. İnsan bedenini nüfuz etmekte e, nasıl bir yöntem izliyorlar? E, şimdi bütün virüsler e, hedef aldıkları ki canlı bir hücreye girmeleri lazım çoğalmaları için. E, bir açıdan onlarda bir yaşam mücadelesi verip bir an önce bir hücreyi infekte edip içine girmek isteyecekler. Ve bu e, hücre içine girişte genellikle... Ee, hücrelerin yüzeyinde reseptör ya da algaç dediğimiz yapılara tutunarak hücre içine giriyorlar Her şeyden önce buradaki de örnek e, daha iyi anlaşılacak ama bütün virüsler için şunu belirtmeliyim Hiçbir hücrenin yüzeyinde gelsin de benim içime bir kızamık virüsü ya da hepatit virüsü ger, e, girsin diye bir yapı oluşmuyor Bütün bu çıkıntıların yani bu reseptörlerin aslında immün sistemimizde farklı bir takım işlevleri var Örneğin bir kızamık virüsü CD150 dediğimiz ve immunolojide farklı bir görevi olan o nedenle hücrenin yüzeyinde taşıdığı bir yapıya tutunuyor. Koronavirüslerde kısaca ace 2 dediğimiz anjiyotensin converting enzim denilen bir yapıyı reseptör olarak kullanılıyor ve bu reseptör bol miktarda bulunduğunda hücreye daha yoğun bir şekilde giriyor ki belki bugün değil önümüzdeki programlarda da eğer konuşma olanağı bulursak. Sizi ilgilendiren bir yere geçebilirim bu angiotensin converting enzimle ilgili olarak. Bu virüsün nöroinvaziv özelliğinden bahsedeceğim. Öyle bir yayın var çünkü belki sizin ilginizi çekecektir diye düşünüyorum. Ee, tamam peki çok teşekkürler. Güzel. Şimdi burada başka faktörler de bu virüslerin tehdidinin ne kadar önemli olduğu konusunda rol oynuyor diye anlıyorum. İşte bir tanesi... Bu bulaşmadaki etkililik, bir başkası ölümcüllüğü bir başkası da kuluçka süresi herhalde. Yani 24 evet. saatte semptom göstermeye başlayan bir virüse mücadele etmek işte 3 aydan sonra semptomları ortaya çıkan bir virüse göre daha kolay. Ee, buradan biraz... E Havaların ve iklimin durumuyla olan ilgisine de dönsek böyle de pek çok soru gelmiş. Ee, bir zamanlar işte havalar ısınınca virüsünün etkililiği azalır e, gibi bilgiler ortalıkta dolanıyordu. Öte yandan dünyamızın iki yarı küresi var. Bir, bir, bir, bizim bir yarı küremiz e, ısınmaktayken öbür yarı küre soğumakta. E, havalarla virüsün ne e, ilgisi var ve önümüzdeki e, yakın gelecek için sorumluluk. E, siz ne e, öngörüyorsunuz? Şimdi çok haklısınız. Bu tarz söylevler birçok ortamda dillendirilmekte. Yani havalar ısınacak ve bu virüsün dağılımı azalacak diye. Keşke öyle olsa ya da buna bilimsel bir kanıt bulunsa. Ancak henüz böyle bir, bir yayın olmadığı gibi bu soruya tartışıldığında hani bir şeyler söyleyebilmek için şöyle bir baktım. Ee, çeşitli ülkelere uzak Doğu Asya ülkelerine Singapur, Tayvan, Tayland, Vietnam ya da Brezilya, Avustralya gibi e, farklı bölgelere, coğrafyalara buralarda bu enfeksiyon hastalığı görülüyor ve bunların hepsinde saydığım ülkelerde şu, bu sabah itibariyle ısı 26-30 e, santigrat derece arasında değişmekte. Yani bu görüldüğü ülkelerde hava sıcak, nemli bir ortam ama hiç de orada e, virüs görülmüyor diye bir tablo yok Buralarda da e, virüsün ve enfeksiyonun yayıldığını görüyoruz. Ama ee, buralarda galiba dışarıdan o, bu, bu coğrafyaya gidiyor değil mi? Be, yoksa, kend, yoksa kendi ortamında mı oluşuyor? Yok hayır. Hmm. Oraya da bir yerden geliyor. Yani yabancı bir ülkeden geliyor. Tabii kaynağı nereden dediğinizde biz bugün yarasaların birçok virüsün ana kaynağını oluşturduğunu, rezervuarı oluşturduğunu biliyoruz. Ama yine ülkemizde yanlış bir görüş ortaya atılmıştı ya da dillendirilmişti. İşte o Çinliler zaten yarasa çorbası içiyorlar falan diye yarasalardan insanlara virüs bulaşımı hani kuduz dışında bir iki küçük örnek dışında genelde direkt olarak yarasalardan bulaşmıyor. Muhakkak yarasadan bir ara konağa o ara konaktan ya da vektör rolü oynayan konaktan insana bulaşıyor. Örneğin Mersin e, yarasalardan e, develere Orta Doğu'daki bu solunum enfeksiyonunda e, develerden insana geçtiğini bir şekilde ya da Sarsın yine yarasalardan e, oradaki bir özel tür e, kedilere kedilerden e, ama ama sakın e, bizim evlerimizde beslediğimiz evcil kediler anlaşılmasın bir özel türden e, geçtiğini biliyoruz. E, kısaca böyle yarasa çorbası içmek, e, biz zaten öyle bir çorba içmiyoruz. Onun için bize bulaşmaz. Bu e, doğru bir yaklaşım değil. Yarasaların hani belki ilerleyen programlarda da bu ele alınabilir. Neden bu kadar çok e, yarasalar e, virüs taşıyorlar? Aslında bunlar birer memeli, canlı ve bunlar uçma yetisi de olan ve çok uzun mesafeye uçabilen e, memeliler. Bunların e, bu evrim sırasında e, farklılaşmaları... İmmün sistemlerinin Birçok virüsü vücutlarında Hani yok etmeden Ve kendilerini hastalandırmadan Bulunmalarını barınmalarını imkan tanımış Bu nedenle yarasalar gerçekten önemli Biz şimdi koronavirüsten bahsediyoruz Ama özellikle Asya'da Bugün için Türkiye'de adından pek Bahsedilmeyen nipah virüsü gibi Hendra virüsü gibi Birçok virüsün de Ana kökeninin yarasalar olduğunu biliyoruz Evet Peki o zaman e, programı belki e, dinleyicilerden gelen bir takım günlük hayata dair pratik sorularla bitirelim. Evet. E, sabah fırından ekmek aldım ya da simitçiden simit aldım. E, bunları yerken koronavirüsün geçme ihtimali var mı? Ya da bunları temizlemeli mi? İşte sirkeli suyla ekmeği silmem mi gerekir? E, lokantada pişmiş yemekten geçer mi? Ee, mide asidine dayanır mı ya da işte gazeteciden gazete aldım gazeteden geçer mi evimde beslediğim kedilerden köpeklerden ev hayvanlarından leşün geçme ihtimali var mı nasıl önlemler almalıyım Şimdi bu soruları yanıt e, bilimsel birer e, yanıt e, verebilmek için tabii e, koronavirüslerin ve diğer solunum e, sistemi, solunum yolu enfeksiyonları etkenleri nasıl bulaştığına bakıyoruz. Ve e, çok net olarak biz yakın temas ve e, damlacık enfeksiyonu ile bulaştığını biliyoruz bu virüslerin. Koronavirüsler de bunlardan ayrı tutulamıyor. Her ne kadar biraz önce dış ortamlarda tek bir çalışma daha uzun beklenenden uzun dokuz gibi bir süre kaldığını göstermiş olsa da aslında kabul edilen ortak bir bilimsel yaklaşım ya da görüş bu virüslerin bu şekilde herhangi bir besin maddesiyle alınan bir ekmekle simitle ya da lokantada yenilen pişmiş bir yiyecekle besinle bulaşmasının mümkün olmadığı yönünde. Sadece... Solunum yolu ve yakın temasla e, bulaş söz konusu şu an için kabul edilen. Özellikle evde beslenen kedi köpek gibi evcil hayvanlardan bulaşması söz konusu değil. Her ne kadar istisnai olarak bir tane köpekte de bu virüs bulundu gibi spekülasyonlar yapıldı ise de... ...bugün için herhangi bir e, evcil hayvandan e, koronavirüsün bulaşması söz konusu değil. Peki çok teşekkürler. Şimdi gelecek haftada bu sorulara devam edeceğiz. <gülüyor> Fakat programı kapatırken belki ben yine son cümleyi size bırakmak istiyorum. Hep şöyle bir soru da geliyor. Ne kadar korkmalıyız? Endişe etmeli miyiz? Nasıl bir geleceğe doğru bakıyoruz? Ufukta ne var? Bu konudaki görüşlerinizle şimdilik bitirelim istersiniz. Peki teşekkür ederim efendim. Bir kere endişe etmeli miyiz? Korkmalı mıyız? Aslında ciddi ve hızla yayılan neden bu kadar hızlı yayılıyor bu? virüsün özellikleri kadar yeni bir virüs olması nedeniyle insanlar arasında herhangi bir bağışıklığın söz konusu olması olmaması ile ilintili yavaş yavaş bu enfeksiyon bu hızla yayıldıkça enfekte olan ama herhangi bir ciddi sorun yaşamayan insan sayısı artacak. Yani bağışıklık toplumsal bağışıklık dediğimiz herd immunity arttıkça bir toplumda bu virüsün de yayılması azalacak. Ama ne kadar sürede olur ve ne kadar insan bu arada hani yüzde beşi onu geçmeyecek kadar insan ağır hastalığa yakalanabilir bunu e, önümüzdeki günler gösterecek. E, ancak e, havaların ısınmasıyla ilgili olduğuna dair herhangi bir e, bir bulgu yok, bir bilimsel kanıt yok. Sadece bilinen tek şey bu toplumsal immunitenin oluşmasıyla hastalığın yavaş yavaş e, seyrinin e, azalacağı ve bu e, pandeminin söneceği şeklinde. Tamam. Ee, bu konuya gelecek haftada devam edelim. Zaten e, bugünden gelecek haftaya kadar başka gelişmeler olursa bunları da soruların içine bir şekilde entegre ederiz. E, bugün konuğumuz e, mikrobiyolog e, Doktor Selim Badur'du. E, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Haftaya da yine zahmet vereceğiz. Bu e, koronavirüs üstüne konuşmaya devam edeceğiz. Ben teşekkür ederim Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek sizinle. üzere. Sağ olun.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 Ben Deniz Ömer Madra Telefondan Özdeş Özbay'da Telefondaydı Ve Selahattin Çolak'tı Ekibimizde Andrei Gritsko'da Bize destek vermekteydi Dinlediğiniz için çok teşekkürler Görüşmek üzere Hoşçakalın Günaydın Günaydın <gülüyor>